Ben, Ortodoks Hristiyan inancına göre vaftiz edildim ve yetiştirildim. Bu inanç bana çocukluk ve gençlik çağım boyunca öğretildi. Ne var ki, 18 yaşında üniversiteyi ikinci sınıftan terk ettiğimde, geçmişte bana öğretilen şeylerin hiçbirisine artık inanmıyordum. Belli hatıralardan çıkarabildiğim kadarıyla, bana öğretilenlere hiç ciddi olarak inanmamıştım. Sadece öğretilenlere, ve etrafımdaki büyüklerin inançlarıyla ilgili söylediklerine güvenmekle eğitiniyordum. Ancak bu temelsiz bir güven duygusuydu. 11 yaşında yoktum. Bir lise öğrencisi olan Vladimir, bir pazar günü bizi ziyarete gelip okullarında gerçekleşen en son keşfi haber verdiğini hatırlıyorum. Keşif, Tanrı'nın var olmadığı ve bize O'nun hakkında öğretilen bütün o şeylerin uydurma şeyler olduğuydu. Ağabeylerimin duydukları bu haberle, ne kadar ilgilendiklerini şimdi hatırlıyorum. Beni toplantılarına çağırdılar. Hatırlıyorum. Hepimiz çok heyecanlanmıştık. Ve bu fikir bize oldukça ilginç ve olası gelmişti. O zamanlar üniversitede okuyan ağabeyim Dimitri, o her zamanki tutkulu yapısıyla kendisini aniden dine verdiğinde, kilisedeki bütün ibadetlere katılmaya, sade ve ahlaklı bir yaşam sürmeye başladığında hepimiz, Büyüklerimiz bile, onunla dalga geçtiğimizi ve bir sebepten ona sürekli Nuh dediğimizi hatırlıyorum. O dönemde Kazan Üniversitesi'nin kütüphane müdürü olan Puşkin'in kendi evinde düzenlediği bir dansa bizi de davet ederken bu daveti geri çeviren ağabeyimi müstehzi bir şekilde Hz. Davut'un bile ahit sandığı önünde dans ettiği argümanıyla ikna ettiğini hatırlıyorum. Büyüklerimin yaptıkları bu şakalara sempatiyle bakar ve bu şakalardan Hristiyan ilmi haline öğrenmenin ve kiliseye gitmenin her ne kadar gerekli bir şey olsa da fazla da ciddiye alınmaması gerektiği sonucunu çıkarırdım. Çok küçük yaşlarda Voltaigne okuduğumu ve onun alaycı yorumlarının beni sarsmaktan çok eğlendirdiğini de hatırlıyorum. Benim inançtan kopuşum bizim seviyemizdeki insanlar arasında olağan olduğu şekilde gerçekleşti. Çoğu durumda zannedersem kopuş şu şekilde oluyor. Siz de diğerleri gibi dinsel öğretiyle sadece bir ortak yönü olmayan ilkeler doğrultusunda bir hayat değil, genel olarak bu öğretiye karşı olan bir hayat sürdürmektesiniz. Dinsel öğreti hayatımızda bir rol oynamamaktadır. İnsanlarla olan ilişkilerinizde bu öğretiyle asla yüz yüze gelmemektesinizdir. Siz de bu öğretiyi yaşamınıza dikkate almıyorsunuzdur. Dinsel öğreti, hayatın çok uzağında ve hayatla ilintisiz bir şekilde dile gelmektedir. Şayet bu öğret diye tesadüf edilecek olursa, o zaman o, hayattan kopuk, hayatın dışında bir olgudan ibarettir. Bir insanın yaşamına ve yaptıklarına bakarak onun inançlı ya da inançsız biri olduğu yolunda bir değerlendirmeye gitmek, bugün olduğu gibi o gün de imkansızdı. Geleneklere bağlı biri olduğunu, herkesin önünde açık açık söyleyen ne, bunu açık açık reddeden kişi arasında bir fark olacaksa, bu fark ilkinin lehine olmazdı. Bugün olduğu gibi, o günde muhafazakar biri olduğunu açık açık söylemek ve itiraf etmek dar kafalı, zalim ve kendilerine büyük önem atfeden insanlar arasında rastlanan bir şeydi. Gerçekten bilgili ve yetenekli bir kişi, asla dindar da olsa bunu söylemezdi. Yetenek, dürüstlük, güvenilirlik, iyi huyluluk ve ahlaki davranışlar ise çoğunlukla da inançsızlarda görülen özelliklerdi. Okullar Hristiyan ilmi haline öğretiyor ve öğrencileri kiliseye yoluyor. Devlet memurlarından mezheplerinin eğitimini aldıklarına dair belge soruluyor. Ama bizim çevremizden olan biri eğitimini tamamladıktan sonra devlet memurluğuna da giremediyse bugün bile rahat bir 10-20 yıl Hristiyanlar arasında bulunduğunu ve de Hristiyan Ortodoks Kilisesi'nin bir üyesi kabul edildiğini unutarak yaşayabilirdi. Eskiden olduğu gibi bugün de kabul edildiği varsayılan ve dış baskılarla desteklenen dinsel öğreti, bilginin ve kendisinin çelişen hayat deneyimlerinin etkisiyle gittikçe çözülmekte ve herhangi bir kişi kendisine çocuklukta verilen dinsel öğretiyi bozmamış bir şekilde muhafaza ettiğini zannederek yaşaya dururken, aslında inancından geriye hiçbir şey kalmamış olmaktadır. Bir zamanlar, S nokta nokta adındaki zeki ve dürüst bir adam bana inanmaktan nasıl vazgeçtiğini anlatmıştı. Bir av sırasında, o zamanlar 26 yaşındaymış. O gece kamp yaptıkları yerde çocukluktan kalma bir alışkanlıkla akşam vakti dua etmek için dizlerinin üzerine çökmüş. Onunla ava gelen aAB’yi, uzandığı kuru otların üzerinden onu izliyormuş. Se, dua etmeyi bitirip yatmak için hazırlanırken, ağabeyi ona şöyle demiş, ''Bunu hala yapıyorsun ha.'' Aralarında başka bir konuşma geçmemiş. Ama o günden sonra Se, dua etmeyi ve kiliseye gitmeyi bırakmış. 30 yıldır ne dua ediyor, ne de pazar ayinlerine katılıyor, ne de kiliseye gidiyor. Bu, ne A.B.'nin fikirlerinden, ne kendisinin bu fikirlere katılmış olmasından, ne de kendi ruhunda başka bir inançta karar kılmış olmasından kaynaklanmıyordu. Ağabeyinin söylediği söz, kendi ağırlığıyla zaten çökmek üzere olan bir duvarın, tek bir dokunuşla yıkılması gibi bir etki yapmıştı sadece. O söz, kendisinin, inancın kapladığını sandığı yerde, aslında uzun süreden beri bir boşluğun var ola geldiğini ve dua ederken bir takım sözleri söylemenin, istavroz çıkarmanın, ve diz üstüne çökmenin oldukça mantıksız şeyler olduğunu göstermişti. Mantıksızlığın iyice farkına varınca bu hareketlerini devam ettirememişti. Sanırım bu, insanların büyük bir çoğunluğunda böyle oldu ve olmakta. Kendilerine karşı dürüst, eğitim düzeyi bizimle aynı olan insanları kastediyorum. İnanç ikrarını, dünyevi amaçlara ulaşmak için bir araç olarak kullananları değil. Böyle insanlar en büyük imansızlardır. Çünkü inanç, bu kimseler için dünyevi amaçlara ulaşmada bir araçsa eğer, o tabii ki inanç değildir. Bizim düzeyimizde eğitim almış olanların duruşu ise farklıdır. Çünkü onlarda, o suni binanın yavaş yavaş ortadan yok olmasına yol açan şey, bilginin ve varoluşun ışığıdır. Onlar bu yok oluşu ya çoktan fark etmişler ve binanın enkazını da kaldırmışlar ya da henüz bu durumun farkına varamamışlardır. Çocukluğumdan itibaren bana verilen dinsel öğreti başkalarında olduğu gibi bende de yok oldu. Şu farkla ki, ben 15 yaşından itibaren felsefi eserleri okumaya başladım ve benim öğretiyi reddedişim oldukça küçük bir yaşta, bilinçli bir şekilde oldu. 16 yaşından itibaren dua etmeyi, kiliseye gitmeyi ve kendi irademle oruç tutmayı bıraktım. Bana çocukluğumda öğretilen şeylere inanmıyordum. Ama inandığım bir şey vardı. Neye inandığımı ise hiç anlatamıyordum. Bir tanrıya inanıyordum. Ya da daha doğrusu tanrıyı inkar etmiyordum. Ama nasıl bir tanrıya inandığımı tanımlayamıyordum. İsa'yı ve öğretisini de inkar ettiğim yoktu. Ama öğretisinin içeriğini gene tanımlayamıyordum. Geçmişe dönüp baktığımda ise şunu açıkça görebiliyorum. Benim itikatım, tek gerçek itikatım, hayvani içgüdülerim dışında... Hayatıma yön veren o itici güç, kendimi mükemmelleştirmeye olan inancımdı. Ama bu mükemmelleştirmenin içeriği ve amacı neydi? Anlatamıyorum. Kendimi zihnen geliştirmeye çalışıyordum. Araştırabileceğim her şeyi araştırıp öğreniyordum. Hayatın yoluma çıkardığı her şey. İrademi mükemmel hale getirmeye çalıştım. Kendi kendime kurallar koyuyor, sonra bu kurallara uymaya çalışıyordum. Kendimi fizik olarak geliştiriyordum. Her türden egzersizle gücümü ve çevikliğimi arttırdım. Kendimi her şekilde yoksun bırakarak dayanıklı ve sabırlı olmayı alıştırdım. Bunların hepsini mükemmel insan olma yolunda yapılması gereken şeyler olarak gördüm. İlk başta ahlaki açıdan mükemmelliğe ulaşmak fikri vardı tabii ki. Ama bu kısa süre sonra yerini her alanda mükemmelliğe ulaşma, sadece kendi gözünde ya da Tanrı'nın gözünde değil, başka insanların gözünde de daha iyi bir yerde olma isteğine bıraktı. Bu çabada çok geçmeden başkalarından daha güçlü olma arzusuna dönüştü. Başkalarından daha ünlü, daha önemli ve daha varlıklı olma arzusuna. Bir gün, gençliğimin o on yıllık dönemini kapsayan, dokunaklı ve öğretici hayat hikayemi anlatacağım. Sanırım pek çok kişi de benimle aynı deneyimden geçti. Bütün ruhumla iyi bir insan olmayı arzuluyordum. Ama iyi bir insan olmanın peşinde koşmak için, çok genç, tutkulu ve yalnız, yapayalnızdım. Bu samimi arzumu, yani ahlaki bakımdan iyi bir insan olma arzumu, her dile getirişimde aşığılanma ve alayla karşılaştım. Ne zaman adi ihtiraslara teslim oldum, o zaman insanlar beni övdüler ve teşvik ettiler. Hırs, iktidar düşkünlüğü, açgözlülük, şehvet, kibir, öfke ve intikam bunların hepsi saygı gören şeylerdi. Bu hırslara teslim olarak ben de büyüklerim gibi oldum ve bu şekilde onların beni onayladıklarını hissettim. Yanımda kaldığım iyi kalpli teyzem, ki kendisi insanların en hasıdır, bana daima benim için hayatta evlenmemden daha çok istediği bir şeyin olmadığını söylerdi. Hiçbir şey bir erkeğin kişiliğini, iyi aile terbiyesi almış bir kadınla kuracağı yakınlık kadar geliştiremez. Teyzemin benim için dilediği buydu. Onun istediği bir başka mutluluk da benim emir subayı ve de mümkünse imparatorun emir subayı olmamdı. Ama benim için dilediği mutlulukların en büyüğü benim zengin bir kadınla evlenip mümkün olduğu kadar çok sayıda işçiye sahip olmamdı. O yılları dehşet, nefret ve de yüreğimde bir sızı olmaksızın hatırlayamıyorum. Savaşta insanlar öldürdüm ve gene öldürmek amacıyla insanları duelloya davet ettim. Kumarda kaybettim. Köylülerin emeklerini çarçur ettim. Onları cezalara çarptırdım. Ahlaksız bir hayat sürdüm. Ve insanları kandırdım. Yalan, soygun, her türlü zina, sarhoşluk, şiddet, cinayet, işlemediğim tek bir suç bile kalmamıştı. Ama benim çağdaşlarım beni nispeten ahlaklı bir insan olarak gördüler. Ve de görüyorlar. Bu şekilde on yıl yaşadım. O dönemde kendimi beğenmişliğe, aç ve kibre dair yazmaya başladım. Yazarken de hayatta yaptığımın aynısını yapıyordum. Üne ve paraya kavuşmak için yazıyordum ve bunun için iyi saklamam ve kötüyü göstermem gerekiyordu. Ben de öyle yaptım. Hayatıma anlamını veren iyi insan olma düşüncesine yönelik gayretlerimi aldırmazlık ve hatta şaka yolu ile alaya alma maskesi altında az mı gizlemeye çalıştım. Bunda da başarılı oldum. Ve övgüler aldım. Savaştan sonra 26 yaşında San Petersburg'a geri döndüm. Ve yazarlarla tanıştım. Beni kendilerinden biriymiş gibi karşıladılar. Pohpohladılar. Ben daha alternatiflerimi araştırmadan aralarına girmiş olduğum bu yazarlar grubunun hayat görüşlerini benimsemiş oldum. Ve bu görüşler benim daha iyi bir insan olma yolundaki eski çabalarımın izlerini bütünüyle ortadan kaldırdı. Çünkü bu görüşler benim sürdüğüm sefih hayatı haklı çıkaran bir kuram ortaya koyuyorlardı. Bu insanların, yani yazar yoldaşlarımın hayat görüşleri şu şekildeydi. Genel olarak hayat tekammül etmeye devam etmektedir. Ve bu tekammülde en büyük rol biz fikir üreten insanlara düşmektedir. Bu fikir üreten insanlar arasında en büyük nüfusa ise biz sanatçılar sahibiz. Bizim mesleğimiz insanlığa öğretmenlik yapmaktır. Aklı hemen şu soru gelebilir. Ben ne biliyorum ve ne öğretebilirim? Bu kuramda açıklandığına göre bunun bilinmesine gerek yoktu. Sanatçı kendisi farkında olmadan öğretir. Hayranlık uyandıran bir sanatçı olarak kabul ediliyordum. Ve bu kuramı benimsememden doğal bir şey olamazdı. Bir sanatçı olarak ben yazıp, çiziyor ve insanları eğitiyordum. Ama ne öğrettiğimi ben de bilmiyorum. Bu işin karşılığında belli bir ücret alıyor, nefis yemekler yiyor... Harika bir yerde kalıyor, muhteşem kadınlarla birlikte oluyor ve mükemmel bir camianın içinde yer alıyordum. Ünlü biriydim. Bu da öğrettiklerimin doğru şeyler olduğunu gösteriyordu. Sanatın anlamına ve hayatın tekamülüne olan bu inanç bir dindi ve bu dinin papazlarından biriydim. Bu dinin papazlarından biri olmak eğlenceli ve karlı bir şeydi. Epeyce bir süre bu inancın içerisinde, Doğruluğundan şüphe duymadan yaşadım. Ama bu hayatın ikinci, daha çok da üçüncü yılında bu dinin yanılmazlığından şüphe duymaya başladım ve araştırmaya giriştim. Şüphe duymama yol açan ilk sebep bu dinin papazlarının kendi aralarında anlaşamadıklarını fark etmeye başlamamdı. İçlerinden bazıları şöyle diyordu. En iyi ve en yararlı öğretmenler bizleriz. Biz gerekli olan şeyleri öğretiyoruz. Ama diğerleri yanlış şeyler öğretiyorlar. Diğerleri de şöyle söylüyordu. Hayır, gerçek öğretmenler bizleriz. Asıl siz yanlış şeyler öğretiyorsunuz. Ve bu şekilde birbirleriyle atışıyor, kavga ediyor, birbirlerine ediyorlar. Birbirlerini faka ve tongaya bastırmaya çalışıyorlardı. Aramızdaki pek çok kişi ise kimin haklı olduğu, kimin haksız olduğunu umursamadan mesleğimizi kullanarak açgözlü emellerine ulaşmaya hedefliyordu sadece. Bütün bunlar karşısında inandığımız şeylerin doğruluğunu sorgulamaya mecbur kaldım. Dahası bu inancın fikir babasının ilkelerinden doğruluğundan şüphe duymaya başladıktan sonra ona bağlı papazları da daha bir yakından gözlemlemeye başladım. Ve şuna ikna oldum. Bu dine mensup olan neredeyse bütün papazlar yani yazarlar ahlaksız kişilerdi. Ve çoğu eski sefi ve askerlik hayatında tanıdıklarımdan çok daha aşağılık kötü, değersiz kişilikte insanlardı. Ama sadece çok kutsal kişilerde ya da kutsallığın ne demek olduğunu bilmeyen insanlarda rastlanabilecek bir şekilde kendilerine güvenleri ve kendilerinden memnun bir halleri vardı. Bu insanlardan tiksinmeye başladım. Kendimden de tiksinmeye başladım. Ve bu inancın sahtekarlıktan başka bir şey olmadığını anladım. Ancak söylemesi tuhaftır. Bu sahtekarlığı fark etmiş ve reddetmiş olmama rağmen bana bu insanların vermiş oldukları ünvanı, sanatçılık ve öğretmenlik ünvanını reddetmedim. Bir sanatçı olduğumu ve ne öğrettiğimi bilmesem de, herkese öğretmenlik yapabileceğimi saf bir şekilde düşünüyor ve düşündüğüm gibi de hareket ediyordum. Bu insanlarla kurduğum yakınlıktan yeni kötü huylar, anormal derecede büyük bir kibir ve ne öğrettiğimi bilmesem de, insanlara öğretmenlik yapmanın, benim mesleğim olduğuna dair delice bir özgüven edinmiştim. O zamanları, kendimin ve insanların haleti ruhiyelerini hatırlamak, gerçi o insanlardan bugün binlerce var, korkunç, üzücü ve gülünç bir şey ve bende insanın bir tımarhanede hissedebileceği türden duygular uyandırıyor. O zamanlar hepimiz mümkün olduğunca kısa sürede ve mümkün olduğunca çok miktarda konuşmamız, yazmamız ve eser yayınlamamız gerektiğine ve bütün bunların, İnsanlığın iyiliği için olduğuna inanıyordu. Ve binlercemiz birbirimizle ters düşerek, birbirimize küfürler ederek eserler yayınlamaya, yazmaya ve diğerlerine öğretmenlik yapmaya devam etti. Hiçbir şey bilmediğimizin farkına varmaksızın ve de hayattaki en basit soru olan iyi nedir ve de kötü nedir gibi sorulara verecek yanıtımız olmaksızın hep bir ağızdan konuştuk. Birbirimizi dinlemedik. Bazen sonradan kendimiz desteklemek ve övülmek için birbirimizi destekledik ve övdük. Bazense birbirimize öfkelendik, tıpkı bir de olabileceği gibi. Binlerce işçi gece gündüz güçlerinin son damlasına kadar çalışıyor, harfleri diziyor ve posta servisinin bütün Rusya'ya dağıttığı milyonlarca sözcüğü basıyordu. Biz de öğretme işine devam ediyor, yeteri kadar öğretebilecek vakti asla bulamıyor. Ve bizlere yeterli ilginin gösterilmemesine öfkeleniyorduk. Müthiş tuhaf bir durumdu. Ama şimdi oldukça anlaşılır geliyor. Gerçekte bizi en çok ilgilendiren konu, mümkün olan en çok parayı ve övgüyü almaktı. Bu uğurda kitap ve makale yazmak dışında bir şey yapamazdık. Biz de kitaplar ve makaleler yazdık. Ancak böylesi faydasız bir işi yapabilmek ve çok önemli insanlar olduğumuza emin olabilmek için Faaliyetlerimizi haklı çıkaran bir kuruma ihtiyacımız vardı. Kendi aramızda bu kuramı geliştirdik. Var olan her şey akılla açıklanabilir. Var olan her şey tekamül eder. Ve her şey kültür yoluyla tekamül eder. Kültürün ölçütü ise kitap ve gazete tırajlarıdır. Bizlere bir ücret ödeniyor ve saygı gösteriliyor. Ve saygı gösteriliyor. Çünkü bizler kitap ve gazetelere yazılar yazıyoruz. Bu yüzden de insanların en faydalısı, en iyisi biziz. Hepimiz aynı fikirleri paylaşıyor olsaydık, bu kurama bir diyeceğimiz yoktu. Ama içimizden herhangi birisinin söylediği bir fikir, tamamen zıt bir fikirle karşılaşıyordu. Aslında bu durum karşısında enine boyuna düşünmemiz gerekirdi. Ancak biz bu durumu görmezden geldik. İnsanlar bize para ödemeye ve bizim tarafımızda olanlar bize övgüler düzmeye devam ettiler. Bu yüzden de herkes kendisini haklı gördü zaten. Şu an apaçık görebiliyorum ki, bütün bu olanların bir tımarhanedekinden hiçbir farkı yokmuş. Ama o zamanlar bunu ben sadece belli belirsiz sorguluyordum. Ve bütün deliler gibi ben de kendim dışındaki herkese deli diyordum. Sadece kendimi bu deliliğe kaptırarak evlenene kadar bir 6 yıl daha bu şekilde yaşadım. Bu süre zarfında yurt dışına çıktım. Avrupa'daki insanların hayat tarzı, ve benim önde gelen aydın Avrupalılarla olan yalçınlığım, mükemmel insan olma yolunda çaba göstermeye olan inancımı daha da pekiştirdi. Çünkü aynı inanca onlarda da rastladım. Bu inanç bende de günümüzde eğitimli insanların çoğunda görülen o yaygın şekliyle yer etti. Bu inanç ifadesini ilerleme sözcüğünde buluyordu. Bana o zamanlar bir sözcüğün başka bir anlamı varmış gibi geliyordu. En doğru şekilde nasıl yaşarım? Sorusuyla kendime işkence çektirdiğim ve cevap olarak ilerlemeye uygun olarak yaşa verdiğim zamanlar henüz sadece kayığı, rüzgar ve dalgalarda sürüklenirken kendisi için hayati ve tek soru olan dümeni ne tarafa kırmalı? Sorusuna biz bir yerlere sürükleniyoruz cevabını veren adama benzediğimi bilmiyordum. O zamanlar bunun farkında değildim. Sadece zaman zaman akıl yürüterek olmasa da içgüdülerimle, insanların hayatı anlamalarındaki eksikliklerini gizlemede kullandıkları, günümüzün bir hayli yaygın olan bu batıl inancına isyan ettiğim oluyordu. Örneğin Paris'te kaldığım sırada tanık olduğum bir infaz, bana ilerlemeye olan batıl inancımın tutarsızlığını göstermişti. Kafanın bedenden ayrılışı ve her ikisinin ayrı ayrı sandığın içine gürültüyle düşüşlerini gördüğümde, sadece aklımda değil ama bütün varlığımla anladım ki, Günümüzün ilerlemelerine ait akla dayalı hiçbir kuram yapılan bu işi haklı çıkaramazdı. Ve dünya var olalı biri herkes bu işi hangi kuram çerçevesinde olursa olsun gerekli görmüş olsa da ben bunun gereksiz ve kötü bir şey olduğunu biliyordum. Bu yüzden iyi ile kötünün ne olduğuna insanların söyledikleri ve yaptıklarına bakılarak karar verilmez. İlerlemenin kendisi de hakem olamaz. Hakem benim yüreğimdir.'' Hakem kendimdir. Hayatta bir rehber olarak ilerlemeye duyulan inancın, batıl ve eksik bir inanç olduğunu fark edişim bir de ağabeyimin ölümüyle oldu. Akıllı, iyi yürekli ve ağırbaşlı bir insan olan ağabeyim henüz çok genç yaşta hastalandı ve bir yıldan biraz fazla bir süre hastalığı çektikten sonra niçin yaşadığını ve hele de niçin ölmek zorunda olduğunu anlayamadan acılar içerisinde can verdi. Var olan hiçbir A ağabeyimin bu yavaş ve ağrılı ölüm sürecinde bana ya da ona bu soruların yanıtlarını veremezdi. Ancak bunlar benim inancımı sorguladığım nadir olaylardı. Ve gerçekte bir tek kelimeye inandığımı söyleyerek yaşamaya devam ediyordum. Her şey tekamül eder. Ben de her şeyle birlikte tekamül ederim. Benim deni için her şeyle birlikte öldüğüm bir gün ortaya çıkacaktır. İnancımı... Tam da o zamanlar formüle etmiş olmalıyım. Yurt dışından döndükten sonra taşraya yerleştim. Ve köy okullarında öğretmenlik yapmayı denedim. Bu işten özellikle zevk alıyordum. Çünkü bu işte yazarak insanları eğitmeye çalıştığım zamanlarda kendisini bana açık saçık belli eden ve gözlerini dikip üzerime bakan o sahtelik duygusuyla karşı karşıya gelmek zorunda kalmıyordum. Orada da gene ilerlemeyi savundum. Ama artık ilerlemeye eleştirel bir gözle bakıyordum. Kendi kendime şöyle diyordum. Gelişim aşamalarının bazılarında ilerleme yanlış yönde gerçekleşebilir. İnsanın ilkel köylü çocuklarına tam bir özgürlükçü düşünceyle yaklaşması ve ilerlemenin hangi yolunu isterse o yolu seçmekte özgür bırakması gerekir. Gerçekte ise aynı çözümsüz sorunun etrafında dönüp duruyordum. O sorun şuydu kişi ne öğreteceğini bilmeden nasıl öğretecekti? Edebi faaliyetlerin üst düzeyde yürütüldüğü o camianın içindeyken, kişinin ne öğreteceğini bilmeden öğretme işini yapamayacağını fark etmiştim. Çünkü herkesin farklı farklı şekillerde öğrettiklerini gözlemlemiştim. Aralarında kavga ederek başarılı oldukları tek konu, sadece birbirlerinin cehaletini saklamaktı. Orada, o köylü çocuklarla, Onları istediklerini öğrenmekte özgür bırakarak bu sıkıntıyı hiç yaşamamam gerektiğini düşündüm. Faydalı hiçbir şey öğretemeyeceğimi, çünkü neyin faydalı olduğunu kendinin bilmediğini de biliyordum. Bir yandan da kendimi, öğretme arzumu, tatmin çabası içinde buluvermek, şimdi hatırladıkça komiğime gidiyor. Öğretmenlik işinde bir yılımı geçirdikten sonra, kendim hiçbir şey bilmeden, insanlara nasıl öğretmenlik yapabileceğimi keşfetmek amacıyla... İkinci kez yurt dışına çıktım. Sanırım bunun nasıl yapılabileceğini köylü ayaklanmasının olduğu o sene 1861'de yurt dışında öğrendim. Rusya'ya bütün bu bilgelikle donanmış ve de bir arab bulucu olarak döndüm. Hem okullarda cahil köylüleri hem de yayınladığım dergi yoluyla okumuş sınıfları eğitme işine soyundum. İşler yolunda gidiyor gibiydi. Ancak ben kendimi ruhen çok sağlıklı hissetmiyor ve işlerin bu şekilde uzun süre devam edemeyeceğini düşünüyordum. Eğer ki hayatın, henüz keşfetmediğim ve bana mutluluk vadeden bir yönü daha, evliliğim olmamış olsaydı, 15 yıl sonra varacak olduğum o çaresizlik noktasına, belki o günlerde varmam gerekirdi. Bir yıl boyunca kendimi bu ara buluculuk işiyle, okullarla ve dergiyle meşgul ettim. Sonunda o kadar yıprandım. Ara bulucu olarak işim o kadar zordu. Okullara yürüttüğüm faaliyetlerin sonuçları o kadar belli belirsizdi. Ve dergide üstün körü kaleme alınmış olan yazılarım ki hepsi sonuçta aynı kapıya çıkıyordu, herkesi eğitme ve bunu yaparken de neyi öğreteceğimi, kendimin de bilmediği gerçeğini saklama isteğine. Her şeyi bir kenara bırakarak, taze hava solumak, kımız içmek ve sadece hayvanlar gibi bir hayat sürmek için bozkırlara, başkırların yanına gittim. Oradan dönüşte evlendim. Bir başkır kızıyla evlendim. Mutlu evlilik hayatının yeni koşulları, yönümü, hayatın anlamını bulma arayışlarından başka bir tarafa çevirdi. O dönemde bütün hayatımın odak noktası ailem, karım ve çocuklarım. Dolayısıyla da gelirimizi arttırma arayışlarıydı. Kendimi ahlaki açıdan mükemmel hale getirme uğraşım yerini, yani ilerleme ki sonradan bu, kendimi hayatın her alanında mükemmelleştirme yani ilerleme uğraşıyla yer değiştirecekti, şimdi de basitçe kendim ve ailem için mümkün olan en iyi hayat koşullarını oluşturma çabasına bırakmıştı. Bu şekilde bir 15 yıl daha geçti. Artık gözümde yazarlığın hiçbir önemi kalmamış olmasına rağmen, benim o değersiz çalışmalarıma verilen büyük maddi ödüller ve tutulan alkışların baştan çıkarıcılığı karşısında ben de kendimi yazmaya, sadece maddi durumumu iyileştirmek ve kendi hayatımın ve genel olarak hayatın anlamına yönelik ruhumda yükselen o soruları bastırmak amacıyla adadım. Şöyle yazdım. Benim için tek olan gerçek insanın kendisi. Ve ailesi için en iyi imkanları sağlamak amacıyla yaşaması gerekliliğini öğreteceğim. Bu şekilde yaşamaya devam ettim. Ama bundan 5 yıl önce bana çok tuhaf bir şey olmaya başladı. İlk başlarda bir kafa karışıklığına ve hayatın durmuş olduğu gibi bir hisse kapıldım. Ne yapmam ve hayatımı nasıl yaşamam gerektiğini bilemiyordum. Kendimi kaybolmuş ve keyifsiz hissediyordum. Ama bu durum çok sürmedi. Ve ben de eskisi gibi yaşamaya devam ettim. Sonra bu kafa karışıklığı gitgide, daha sık ve hep aynı şekilde nüksetmeye başladı. Bu dönemlerde aklıma hep şu sorular geliyordu. Ne için? Amacı ne? İlkin bunlar bana amaçsız ve alakasız sorular gibi geliyordu. Cevapların herkesce bilindiğini, çözümü bulmak istersem bunun beni fazla uğraştırmayacağını, sadece o an, o işe yarayacak vaktim olmadığını, ama istediğim takdirde cevabı bulabileceğimi düşünüyordum. Ne var ki sorular kafamda daha sık tekrarlanır ve gitgide daha büyük bir ısrarla cevap bekler olmuşlardı. Hep aynı yere düşen mürekkep damlaları gibi, hep birlikte bir kara toplanmışlardı. Sonra benim başıma da, Ölümcül bir hastalığa yakalanan herkesin başına gelenler geldi. İlkin, önemsiz rahatsızlık belirtileri ortaya çıkar. Ki, hasta kişi bunları hiç umursamaz. Sonra bu belirtiler gitgide daha sık ortaya çıkmaya başlar. Ve birleşerek kesintisiz bir ıstırap sürecine dönüşür. Istırap artar. Hasta adam ne olup bittiğini anlamadan, ufak bir rahatsızlık sandığı şey, onun için çoktan dünyadaki en önemli şeye Ölüme dönüşmüştür bile. İşte benim başıma gelen de bundan farksızdı. Bunun rastgele bir rahatsızlık olmadığını, çok önemli bir şey olduğunu anlamıştım. Ve eğer bu sorular kafamda tekrarlanıp duracaksa, o halde onların cevaplarını bulmam gerekirdi. Ben de o cevapları bulmaya çalıştım. Sorular çok aptalca, basit ve çocukça geliyordu. Ama o soruları ele alır almaz ve de çözmeye çalışır çalışmaz, derhal şuna kâni oldum. İlk olarak bu soruları çocukça ve aptalca değil, hayattaki en önemli ve derin sorular olduğunu anlamam gerekirdi. İkinci olarak da, madem ki Samara'daki malikanemle, oğlumun eğitimiyle ya da bir kitap yazmakla iştigal ediyordum. O halde bütün bunları niçin yaptığımı bilmek zorundaydım. Bunları niçin yaptığımı bilmediğim sürece hiçbir şey yapamaz ve de yaşayamazdım. Beni bir hayli meşgul eden bir konu olan Malikane'nin idaresi konusunun düşündüğüm anlarda aklıma birdenbire şu soru gelirdi. Haydi bakalım. Samara'da altı bin destanyalık bir arazin 300 atın olacak. Peki ya sonra? Zihnim altüst olmuştu. Ve ne düşüneceğimi bilemiyordum. Ya da çocuklarımın eğitimiyle ilgili planlar yaparken kendi kendime şöyle derdim. Ne için? Ya da Köylülerin nasıl kalkınacaklarını düşünürken birdenbire kendi kendime şöyle söylerdim. Ama bunun benim için ne önemi var ki? Ya da çalışmalarımın bana sağlayacağı ünü düşününce kendime şöyle derdim. Haydi bakalım, Gogol'dan ya da Pushkin'den ya da Shakespeare'den ya da Molière'den ya da dünyadaki geri kalan bütün yazarlardan daha ünlü olacaksın. Olacaksın da ne olacak? Ve bu sorulara hiçbir şekilde cevap bulamıyordum. Bu sorular bekletilmeye gelmezdi ve acil olarak cevaplanmaları gerekiyordu. Onlara cevap bulamadığım takdirde yaşamam imkansızdı. Ama hiçbir cevap da yoktu. Üzerine durduğum şeyin çökmüş olduğunu ve ayaklarımın altında hiçbir şey olmadığını hissediyordum. Üzerine hayatımı kurduğum o şey artık yoktu. Ve ondan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Hayatım durma noktasına gelmişti. Soluk alabiliyor, Yiyebiliyor, içebiliyor, uyuyabiliyordum. Bunları yapmamak zaten elimde olan bir şey değildi. Ama yaşayamıyordum. Çünkü gerçekleştirmeyi mantıklı bulabileceğim hiçbir arzum yoktu. Bir şeyi arzu ettiğim takdirde peşinen biliyordum ki, bu arzumu tatmin edeyim ya da etmeyeyim, sonuçta bundan hiçbir şey çıkmayacak. Şayet bir peri gelip bana arzularımı gerçekleştirmeyi teklif edecek olsa, ben ne isteyeceğimi bilmiyordum. Sarhoşluk anlarında bir arzu değil. Ama eski arzularımdan kalma bir alışkanlık gibi bir şey hissetsem de, ayık olduğum anlarda bunun bir vehimden ibaret olduğunu ve gerçekte arzu edilecek hiçbir şeyin olmadığını bilirdim. Hakikati bile bilmeyi arzu etmiyordum. Çünkü hakikatin içeriğini tahmin edebiliyordum. Hakikat, hayatın anlamsız olduğuydu. Sanki yaşayacağım kadar yaşamış, yürüyeceğim kadar yol yürümüştüm de, bir uçurumun kenarına gelmiştim. Önümde yok oluştan başka hiçbir şeyin olmadığını apacık bir şekilde görebiliyordum. Durmam imkansızdı. Geri dönmem imkansızdı. Gözlerimi kapamam ya da önümde ıstıraptan ve ölüm gerçeğinden yani tamamen yok oluştan başka hiçbir şeyin olmadığını görmezden gelmem imkansızdı. Bu rahatsızlık öyle bir raddeye varmıştı ki sağlıklı, talihli bir adam olan ben daha fazla yaşayacak gücü kendimde bulamıyordum. Karşı koyamadığım bir güç, şu ya da bu şekilde beni bu hayattan kurtulmaya zorluyordu. Kendimi öldürmeyi arzuladığımı söyleyemem. Beni hayatın uzaklarına sürükleyen şey, basit bir arzudan daha güçlü, daha esas ve daha büyük bir şeydi. Bu şey, eski yaşama, çabama benzeyen ama onun tam zıttı bir güçtü. Bütün gücümle hayattan kopuyordum. Öz yıkım düşüncesi şimdi bana hayatımı güzelleştirmeye yönelik eski düşüncelerim kadar doğal geliyordu. Beni baştan çıkarıcı tarafı ise bu düşünceyi yaşama geçirmekte, acele davranmamak için kendi kendimi kandırmak zorunda oluşumdu Acele hareket etmek istemiyordum. Çünkü sorunu çözmek için her türlü çabayı göstermek istiyorum. Sorunlarımı şimdi çözmeye kavuşturamazsam da ileride bunun için vaktim hep olacak. İşte o gün. Talibin yüzüne güldüğü bir adam olan ben, her akşam tek başına soyunduğum odamdaki bölmenin çapraz kirişlerine kendimi asmayayım diye kendimden bir ipi sakladım ve şeytana uyarda hayatıma kolay yoldan son veririm diye de silahımı yanıma alıp çıktığım o avlara çıkmaz oldum. Ne istediğimi kendim de bilmiyordum. Hayattan korkuyordum. Hayattan kaçıp uzaklaşmak istiyordum. Ama gene de hayattan bir şeyler bekliyordum. Bütün bunlar başıma, talihin tam anlamıyla yüzüme gülmüş olduğu bir dönemde geliyordu. Henüz elli yaşına basmamıştım. Çok sevdiğim iyi bir karım, iyi çocuklarım ve ben fazla bir gayret göstermeden gelişen ve büyüyen geliş bir manikanem vardı. Akrabalarımdan ve eşimden olduğumu, akrabalarımdan ve eşimden, dostumdan hiç olmadığı kadar saygı görüyordum. İnsanlar beni övüyordu. Ben de ünlü biri olduğumu düşünmekle kendimi de kandırmış olamazdım. Deli ya da ruhsal yönden rahatsız olmak şöyle dursun, tam tersine, benim gibi insanlarda nadir rastladığım bir şekilde zihin ve beden melekelerim son derece güçlüydü. Ekim biçmeye köylülerden geri kalmazdım. Zihin olarak da ara vermeksizin 18 saat çalışabilir, böyle bir zorlanmadan dolayı da hiçbir rahatsızlık duymazdım. İşte bu noktaya, artık yaşayamayacağım ve ölmekten de korktuğum için kendi canıma kıymamak adına, kendi kendimi kandırma noktasına böyle bir durumdayken geldim. Ruhsal durumum kendisini bana şu şekilde açığa vuruyordu. Hayatım birisinin bana yaptığı aptalca ve sinir bozucu bir şaka. Beni var eden birisinin varlığını kabul etmiyor olsam da, bu açığa vuruş, birisinin beni bu dünyaya koyarak bana kötü ve aptalca bir şaka yapmış oluşu bana tam da en doğal gelen ifade şekliydi. Elimde olmadan bana öyle geliyordu ki, 30 yıl, 40 yıl boyunca nasıl yaşadığımı seyrederek eğlenen birisi vardı. Nasıl öğrendiğimi, geliştiğimi, beden ve zihin olarak olgunlaştığımı ve bu olgunluğa erişmiş zihinsel güçlerimle hayatın zirvesine nasıl ulaştığımı, bu zirveden bakınca her şeyin nasıl ayaklarımın altında uzandığını. Zirvede aptalların aptalı olarak nasıl dikilip durduğumu ve hayatta yaşamaya dair hiçbir şeyin olmayışını, bundan önce olmamış oluşunu, bundan sonra da olmayacak oluşunu apacık bir şekilde nasıl gördüğümü seyreden ve eğlenen birisi. Evet, o birisi bu işten zevk alıyordu. Ancak o, birisi varsa da yoksa da ben kendimi hiç daha iyi hissetmiyordum. Ne tek tek yaptıklarıma ne de hayatımın bütününe hiçbir mantıklı anlam veremiyordum. Beni şaşırtan tek şey bu gerçeği en başında anlamayış oluşumdu. Bugün ya da yarın hastalık ya da ölüm sevdiklerime ya da bana uğrayacak. Ki bu çoktan olmuştu ve bizlerden geriye leş kokusundan ve kurtlardan başka bir şey kalmayacaktı. Er ya da geç yaptığım işler her neyseler unutulacak ve ben var olmayacak olacağım. O halde daha fazla çabalamak niye? İnsan bu gerçeği nasıl olur da göremez? Nasıl yaşamaya devam eder? Şaşırtıcı olan işte budur. İnsan ancak hayattan sarhoş olmuşsa yaşamaya devam edebilir. Kişinin ayılır ayılmaz her şeyin basit bir aldatmaca ve de aptalca bir aldatmacadan ibaret olduğunu görmemesi imkansız. İşte aynen böyle. Bunda ne eğlendirici ne de nükteli bir yan yok. Bu. Sadece zalimce ve aptalca. Bir düzlükte, karşısına öfkeli bir hayvan çıkan bir yolcuya dair nicedir anlatılan bir doğu masalı vardır. Hayvandan kaçan adam, kurumuş bir kuyunun içine girer. Ama aşağı baktığında kuyunun dibinde ağzını açmış, kendisini yutmaya hazırlanan bir ejderha görür. Talihsiz adam, öfkeli hayvan tarafından öldürülmek korkusuyla ne kuyudan dışarı çıkabildiği, ne de ejderha tarafından yenilebilmek korkusu nedeniyle kuyunun dibine inebildiğinden, kuyunun içindeki bir çatlaktaki bir dalı yakalar ve ona tutunur. Ellerinde gitgide güç kalmamakta. O da az sonra kendisinin yukarıda ve aşağıda bekleyen ölüme boyun eğmek zorunda kalacağını düşünmekte. Ama gene de dala sıkı sıkı tutunmaya devam etmektedir. Derken iki fare görünür. Bir siyah, bir de beyaz fare. Fareler sürekli onun tuttuğu dalın üzerinde gezilmekte ve dalı kemirmektedir. Az sonra dal kopacak ve adam da ejderhanın ağzının içine düşecektir. Daha önceleri ejderha dehşetini yatıştıran hayata dair mutluluklar aldatmacası artık beni kandıramıyordu. Hayatın anlamını anlayamazsın. O yüzden düşünme, sadece yaşamaya bak. Bu sözü ne kadar çok işitmiş olursam olayım, Artık yaşamaya bakamıyorum. Zaten gereğinden fazla bir süre öyle yaptım. Artık, gece ve gündüzün boyuna yer değiştirip, bana ölümü getirişleri karşısında, gözlerimi kapayamıyorum. Tek gördüğüm bu. Çünkü tek gerçek bu. Geri kalan ne varsa yalan. Gözlerimi, o acımasız gerçekten, diğer şeylerin yapabildiğinden, daha uzun bir süre, başka yöne çevirmeyi sağlayan o iki damla baldan, aileme, ...ve yazmaya olan düşkünlüğümden de bir tat alamıyorum artık. ''Ailem'' dedim kendime. Ama ailem, yani karım ve çocuklarım... ...sadece birer insan. Ben nasıl geldiysem bu dünyaya, onlar da öyle geldiler. Onlar da, ya bir yalanın içinde yaşamaya devam edecekler... ...ya da korkunç gerçeği görmek zorunda kalacaklar. Ne için yaşamaları gerekiyor ki? Neden onları sevmem, korumam... Yetiştirmem ve de onlara göz kulak olmam gerekiyor ki. Onlar da benim hissettiğim çaresizlikle yüz yüze gelsinler ya da aptal olsunlar diye mi? Onları seviyorsam eğer onlardan hakikati saklayamam. Bilginin her bir basamığı onları hakikate kılavuzlar. Hakikat ise ölümün kendisidir. Ya sanat, kazandığım başarıların ve aldığım övgülerin etkisiyle sanatın, Yaklaşan o ölüme rağmen icra edilebilecek bir şey olduğuna kendimi uzunca bir süre inandırmıştım. Ama çok geçmeden bunun bir aldatmacadan ibaret olduğunu anladım. Sanatın, hayatın süsü, albenisi olduğu gerçeği benim için apaçıktı. Ancak hayat benim için cazibesini yitirmişken, benim eserlerin başka insanları nasıl cezbetecekti. Kendi hayatım yaşıyor olmadıkça başka bir hayatın dalgaları, Beni taşıyor oldukça, hayatın bir anlamı olduğuna inandıkça ama bu anlamı tanıyamadıkça hayatın, sanatın her türündeki yansımaları bana zevk veriyordu. Hayata sanatın aynasından bakmak zevkli bir uğraştı. Ne var ki hayatın anlamını aramaya başlayıp da kendi hayatımı yaşama zorunluluğunu hissetmeye başlayınca o ayna benim için gereksiz, lüzumsuz, saçma ve acı veren bir şey oldu. Artık aynada gördüklerimle kendimi avutamıyordum. Çünkü aynada durumun aptalca ve ümitsiz olduğunu görüyordum. Ruhumun derinliklerinde hayatımın bir anlamı olduğuna inandığım vakitler gördüğüm manzaranın keyfini pek hala çıkarabiliyordum. O zamanlar hayatın gülünç, acıklı, dokunaklı, güzel ve korkunç ışık oyunları beni eğlendirebiliyordu. Ejderhayı ve tutunduğum dalı kemiren fareleri gördüğümde ise artık hiçbir baldan tat alamaz oluyordum. Hepsi bu kadarla da kalmıyordu. Şayet basitçe hayatın hiçbir anlamı olmadığını düşünüyor olsaydım, bunun benim kaderim olduğunu bilerek bu duruma sessizce katlanırdım. Ancak durumum beni hiç tatmin etmiyordu. Çıkışı olmayan bir ormanda yaşayan birisi gibi olsaydım, hayatımı sürdürmeye devam edebilirdim. Ama ben ormanda yolunu kaybeden, ve yolunu kaybettiği için de dehşete kapılan ve yolunu bulmak umuduyla oraya buraya koşturan birisi gibiydim. Attığı her adımda, kafasının daha da karıştığının farkında olan ama elinden, oradan oraya koşuşturmaktan başka bir şey gelmeyen birisi gibi. Bu gerçekten korkunç bir durumdu. Yaşadığım dehşetten kurtulmak için ölmeyi istiyordum. Beni bekleyen son karşısında dehşete kapılmıştım. Hatta, o sonun dehşetinin o an içinde bulunduğum durumdan çok daha berbat bir şey olduğunu da biliyor ama gene de o sonu sabırla bekleyemiyordum. Her halükarda kalbimdeki damarlardan birinin iflas edeceği ya da içimde bir şeylerin patlayıp her şeyin sona ereceği yolundaki savımı ne kadar inandırıcı bulsam da o sonu sabırla bekleyemiyordum. Karanlığın dehşeti öylesine büyüktü ki kendimi... Bu dehşetten ilmik ya da kurşunla bir an önce kurtarmak istiyordum. Beni en güçlü şekilde intihara doğru sürükleyen şey bu histi. Acaba bir şeyleri gözden kaçırmış ya da yanlış anlamış olabilir miyim? diye kendime birkaç kez sordum. İnsanın kendisini böyle bir ümitsizliğe kaptırması normal bir şey olamaz ve soruların cevaplarını insanoğlunun edindiği bütün bilgi dallarında aramaya başladım. Arayışım sancılı bir süreçti ve uzun sürdü. Bu sadece meraktan kaynaklanan kayıtsız bir arayış değildi. Gece gündüz devam eden, sancılı ve ısrarlı bir arayıştı. Ölmek üzere olan bir adamın selamet arayışı gibi. Ve ben hiçbir şey bulamadım. Arayışımı bütün bilim dallarında sürdürdüm. Ama aradığımı bulmak şöyle dursun, benim gibi hayatın anlamını bilimde arayan hiç kimsenin de hiçbir şey bulamadığına ikna oldum. O insanlar hiçbir şey bulamamakla kalmadıkları gibi, beni tam da ümitsizliğe sevk eden şeyin, yani hayatın anlamsızlığının, insanın herhangi bir şüpheye yer vermeksizin, bilebileceği tek şey olduğunu açıkça da kabul etmişlerdi. Cevapları her yerde aradım. Hayatımı öğrenmekle geçirmiş olmam ve bilim dünyasında olan ilişkilerim sayesinde, Bilimin her dalındaki bilim adamlarına ve akademisyenlere ulaşma fırsatım oldu. Bana bütün bilgileri seve seve sundular. Sadece kitaplarla değil, sohbet yoluyla da. Öyle ki bilimin bu hayat sorusuna dair tüm söyleyebilecekleri elimin altındaydı. Bilimin hali hazırda vermiş olduğu cevapların dışında, varoluşa dair başka sorulara cevaplar veremiyor oluşuna uzunca bir süre inanamamıştım bilim dünyasının elde ettiği, hayata dair gerçek sorularla hiçbir ilgisi olmayan sonuçları büyük bir önem ve ciddiyet havası içerisinde ilan ettiğini gördükçe, bana uzunca bir zaman benim anlayamadığım bir şeyler varmış gibi gelmişti. Bilim karşısında uzun bir süre ürkek kalmıştım. Ve cevaplarla benim sorularım arasındaki uyumsuzluğun bilimin hatasından değil, benim cehaletimden kaynaklandığını sanmıştım. Ama bu konu benim için bir oyun ya da eğlence değil, bir ölüm kalım meselesiydi. Ve ben istemeyerek de olsa şu kanaate vardım ki, sorduğum sorular sorulabilecek tek meşru sorulardı. Ve bütün bilimlerin temelini oluşturuyorlardı. Suçlanması gereken bu soruları soran kişi değil, bu sorulara cevap verme iddiasında olan bilimin kendisiydi. Benim sorduğum soru ki beni 50 yaşında intihar eşiğine getirmişti, Sorulabilecek en basit soruydu. Ve budala bir çocuktan tutun da, bilgeler bilgisi bir yaşlıya kadar herkesin ruhunda yatan şeydi. Bu, insanın cevabını bulamazsa yaşayamayacağı türden bir soruydu. Ve ben bunu tecrübelerimle öğrenmiştim. Soru şuydu. Bugünü yaptıklarım ve yarın yapacaklarımın sonunda ne olacak? Hayatımın tamamının sonucunda ne olacak? Farklı bir yoldan söyleyecek olursak, Soru şöyleydi: Ne için yaşayayım? Ne için herhangi bir şeye karşı bir istek duyayım? Ne için herhangi bir şey yapayım? Soru şu şekilde de ifade edilebilir: Hayatımın beni bekleyen, kaçınılmaz olan ölümün yok etmeyeceği bir anlamı var mı? Farklı şekillerde ifade edilebilen bu tek soruya bilimde bir cevap arıyordum ve şunu anladım ki bu soru dikkate alındığında insanlığın bütün bilgisi. Sanki uçlarında iki ayrı kutup olan iki zıt yan küreye bölünmüş durumda. Biri negatif, diğeri pozitif kutup. Ama kutupların ne birinde ne de öbüründe hayatla ilgili sorulara cevap vermek mümkün değil. İlk grubun soruyu muhatap alır bir hali yoktu. Bu grup, yani deneysel bilimler grubu, kendi alanının diğer alanlardan bağımsız olan sorularına açık ve kesin cevaplar vermektedir. ...ve bu grubun en uçta duranı da matematiktir. Öbür bilim grubu, yani soyut bilimler, ...soruyu muhatap alıyor ama cevaplamıyor. Bu grubun da en uç noktasında metafizik bulunuyor. Küçüklüğümden beri soyut bilimlere ilgi duymuştum. Ancak sonradan matematiksel ve doğal bilimler beni cezbetti. Kendimi, bilimin vermiş olduğu sahte cevaplarla tatmin etmeye devam ettim. Ta ki, o soruyu kendime kesin olarak soruncaya ve o soruda içimde olgunlaşacak acil bir karar vermem için beni zorlamaya başlayıncaya kadar. Deneysel alanla ilgili olarak kendime şöyle diyordum. Her şey gelişir ve kendisini başka şeylerden farklılaştırır. Karmaşıklığa ve mükemmelliğe doğru ilerler. Ve bu devinimi yöneten yasalar vardır. Sen bütünün bir parçasısın. Bütünü mümkün olduğunca öğrendiğinde... Ve tekamül yasasını öğrendiğinde o bütün içerisindeki yerini de öğrenmiş ve kendini tanımış olacaksın. İtiraf etmeye utanıyorum ki bu düşüncenin beni tatmin ettiği bir zaman olmuştu. Bu tam da kendimin daha karmaşık bir insan olmaya, gelişmeye başladığı dönemdi. Kaslarım gelişiyor ve güçleniyordu. Hafızam zenginleşiyor, düşünme ve anlama yeteneklerim artıyordu. Büyüyor ve gelişiyordum. Kendimdeki bu gelişmeyi hissederek hayatımın sorusuna cevap bulacağım evrensel yaşamın bu olduğunu düşünmem gayet doğaldı. Ancak büyümemin durduğu bir zaman geldi. Artık gelişmediğimi ama pörsüdüğümü hissetmeye başladım. Kaslarım zayıflıyor, dişlerim dökülüyordu. Şunu anladım ki bu yasa sadece bana hiçbir şeyi açıklamadığı gibi böyle bir yasa geçmişte hiçbir zaman var olmamıştı ve olamazdı. Bense hayatımın belli bir döneminde kendimde gözlemlediklerimi bir yasa sanmıştım. O yasanın tanımı üzerinde daha bir dikkatlice durunca asla sonsuz gelişim yasası diye bir şeyin olmayacağını apacık bir şekilde anladım. Sonsuz uzay ve zaman içerisinde var olan her şey gelişmeye devam eder. Gitgide daha mükemmel ve karmaşık bir hal alır ve farklılaşır demenin hiçbir şey dememek olduğu apacık ortadaydı. Bütün bu sözcüklerin bir anlamı yoktur. Çünkü sonsuzlukta ne karmaşık, ne basit, ne ileri, ne geri, ne daha iyi, ne daha kötü vardır. Hepsinden önemlisi benim kişisel sorum olan, arzuları olan bir varlık olarak ben kimim sorusuna hala bir cevap yoktu. Şunu anladım ki o bilim dalları çok ilginç ve çekiciydiler. Ama kesinlikleri ve açıklıkları hayata dair sorulara uygulanabilirlikleriyle ters orantılı. Bu türden sorulara uygulanabilirlikleri ne kadar azsa, o kadar kesin ve açıklarsa, hayatla ilgili soruları ne kadar cevaplamaya çalışıyorlarsa, o kadar belirsiz ve itici bir hal alıyorlar. Hayatın kendisine yönelik soruları, yanıtlamaya çalışan bilim dalları, arasındaki taksime bakacak olursak, yani fizyolojiye, psikolojiye, biyolojiye, sosyolojiye, insanı dehşete düşüren bir düşünce farklılığıyla, en büyük belirsizliklerle, kendi alanları dışındaki o soruların cevabını bulabileceklerine dair hiç de haklı görülemeyecek iddialarla ve her bir otoritenin sürekli olarak başka otoritelerle ya da kendi kendisiyle çeliştiği gerçeğiyle karşılaşırsınız. Varoluşa ilişkin soruların çözümleriyle ilgilenmeyen, Sadece kendi alanlarıyla ilgili bilimsel sorulara yanıtlar veren o bilim dallarına baktığınızda insan aklının gücü karşısında mest oluyorsunuz. Ama peşinen de biliyorsunuz ki bu bilimler hayatın kendisiyle ilgili hiçbir soruya cevap verememektedirler. Ne olduğunuz, ne için yaşadığınız sorusuna verilebilecek hiçbir cevabımız yok. Biz bu soruyla meşgulde olmayız. Ama eğer ışığın kanunlarını Kimyasal bileşiklerin kanunlarını, organizmaların gelişim kanunlarını bilmek istiyorsanız, kütlelerin kanunlarını ve şekillerini, sayıların ve miktarların ilişkilerini aklınıza hükmeden kanunları bilmek istiyorsanız, bunların hepsine verilecek açık, kesin ve doğruluğu sorgulanamaz cevaplarımız var. Genel olarak, deneysel bilimlerin hayatın kendisiyle ilgili sorularla olan ilgisi şu şekilde ifade edilebilir. Soru, niçin yaşıyorum? Cevap, sonsuz uzayda ve sonsuz zamanda, sonsuz derecede küçük parçalar, sonsuz bir karmaşıklık içerisinde biçim değiştirirler. Ve siz, bu dönüşümlerin yasasını anladığınızda, yeryüzünde niçin var olduğunuzu da anlamış olacaksınız. Deneysel bilim, ancak araştırmalarına bir nihai sebep sorusunu katmadığı takdirde pozitif bilgi verebilir. Ve insan aklının büyüklüğünü gözler önüne serebilir. Ve tam zıttı olarak da soyut bilim, ancak olguların sebep-sonuç ilişkilerine dayalı soruları bir kenara bıraktığı ve insanı sadece nihai sebep bağlamında ele aldığı takdirde bir bilimdir. Ve insan aklının büyüklüğünü gözler önüne serebilir. Bilimin bu alanında metafizik ve felsefe bulunmaktadır. Bu bilim açıklıkla şu soruları sorar. Ben kimim? Ve evren nedir? Niçin varım? Ve de evren niçin var? Ve bu bilim var olduğundan beri bu sorulara hep aynı yanıtı vermiştir. Filozof, bendeki ve var olan her şeydeki o varoluşun özünü ister idea, ister töz, ister ruh, ister irade desin aslında hep aynı şeyi söylemektedir. O şey şudur, bu öz vardır ve ben bu özden oluşmuşumdur. Ama bu özün neden var olduğunu filozof bilmez ve söylemez. Ben de şöyle soruyorum. Bu öz niçin var olmak zorunda? Bu özün var olması ne gibi sonuçlar doğurur? Ve de doğuracaktır. Felsefe bu soruları cevaplamadığı gibi kendisi de zaten sadece bu soruyu sormakla yetinmektedir. Ve eğer bu gerçek felsefenin kendisi ise bütün çabası bu soruyu apaçık bir dille sormaktan ibaret olacaktır. Bu vazifesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ettiği sürece de ben kimim? Ve evren nedir sorusuna her şey, her şey ve hiçbir şey. Ve de niçin sorusuna bilmiyorum. Dan başka yanıt veremez. Böylelikle felsefenin yanıtlarını ne kadar dönüştürürsem dönüştüreyim asla cevaba benzer bir şey elde etmem mümkün olamaz. Bunun sebebi açık deneysel alanda olduğu gibi yanıtın sorduğum soruyla alakasız oluşu değil, ancak bu alandaki bütün zihinsel çaba sadece benim soruma yönelmiş olmasına karşın. Ortada bir cevabın olmayışı ve insanın bir cevap yerine sadece daha karmaşık bir biçimde sorunun tekrar kendisini elde edişidir. Hayata ilişkin sorularıma cevap arayışlarımda ormanda kaybolmuş bir adamın hissedebildiklerini hissettim. Adam, orman içinde bir açıklığa varır, bir ağaca tırmanır ve göz alabildiğine bir mesafeyi tarar. Ama evinin baktığı yerlerde olmadığını ve olamayacağını görür. Sonra tekrar karanlık ormanın içine girer ve karanlığı görür. Ama evi orada da değildir. Ben de bu adam gibi, insan bilgisinden oluşan o ormanda, bana apaçık ufuklar gösteren ve bu ufukları evimin olmadığı bir yönden gösteren, matematiksel ve deneysel bilimin pırıltıları arasında dolaştım. Soyut bilimlerin derinlerine gittikçe, Adam akıllı içine battığım karanlıkların içinde dolaştığım ve en sonunda burada da bir çıkış olmadığına, olamayacağına ikna oldum. Şunu da anladım ki, kendimi bilginin parlak alanına teslim ederek sadece dikkatimi sorudan başka bir yere kaydırıyordum. Önümde açılan ufuklar ne kadar cezbedici bir açıklıkta olsalar da, o bahsettiğim bilimlerin sonsuz zenginliğine dalmak ne kadar cazip olsa da çoktan anlamıştım ki, bu bilimler, ne kadar kesin olursa, benim ihtiyacımı karşılamaktan ve soruma yanıt vermekten o denli uzak kalıyorlardı. Kendime şöyle dedim, bilimin ısrarla keşfetmeye çalıştığı şeyin ne olduğunu biliyorum. Ama bilimin izlediği yolda, hayatın anlamına ilişkin soruya yanıt yok. Soyut alanla ilgili olarak da şunu anlamıştım, bilimin doğrudan amacının benim soruma cevap vermek olmasına rağmen, ya da cevap vermek olduğu için ortada benim kendimin çoktan verdiği cevaptan başkası yoktu. Hayatımın anlamı nedir? Böyle bir anlam yoktur. Ya da yaşamamdan ne çıkacak? Hiçbir şey. Ya da var olan her şey niçin var? Ben niçin varım? Çünkü var. İnsan bilgisinin bu bir alanını araştırırken araştırmadığım konular hakkında sayısız kesin yanıtlar aldım. Yıldızların kimyasal bileşenleri hakkında Güneşin her kül takım yıldızına doğru olan hareketi hakkında, türlerin ve insanın ortaya çıkışı hakkında ve de eterin ölçülemeyen sonsuz derecede küçük parçacıkları hakkında ancak bu bilgi alanında hayatımın anlamı nedir? Sorusuna alabildiğim tek yanıt şuydu. Sen, hayatım dediğin şeysin. Sen, parçacıkların rastlantı sonucu bir araya gelmesinden oluşan geçici bir şeysin. Bu parçacıkların karşılıklı etkileşimleri ve değişimleri sende ''hayatım'' dediğin şeyi oluşturmaktadır. Parçacıklar bir süre daha bir arada kalacak. Sonra bunlar arasındaki etkileşim duracak ve senin ''hayat'' dediğin şeyleri de sorularının da bir sonu gelmiş olacak. Sen rastlantısal olarak bir şeyin küçük bir parçasısın. O küçük parça mayalanmakta. Küçük parça bu mayalanmaya hayat adını veriyor. Parça bütünden kopacak, mayalanma ve de bütün sorular son bulacak. Bilimin aydınlık alanı bu şekilde yanıt veriyor. İlkelerine sıkı sıkıya bağlı kaldığı müddetçe de başka türlü yanıt vermesi mümkün değildir. Kişi böyle bir yanıtın yanıt olmadığını görebilir. Ben hayatımın anlamını bilmek istiyorum. Ama benim hayatımın sonsuzluğun bir parçası olması ona bir anlam vermek şöyle dursun, Mümkün olan her türlü anlamı da ortadan kaldırıyor. Gerçek soyut bilimde, yani filozofun asıl soruyu hep gözünün önünde bulundurduğu gerçek felsefede, bütün olguları yeni felsefi kategoriler içerisinde sınıflandırmaya bulundurduğu gerçek felsefede, verilen yanıt hep aynıdır. Bu, Sokrat'ın, Süleyman'ın ve Buda'nın verdikleri yanıttır. Hayattan uzaklaştığımız ölçüde hakikate yaklaşırız diyordu Sokrat, ölüme hazırlanırken. Biz, hakikate aşık olanlar, hayatta ne için çabalarız? Kendimizi bedenden ve onun yol açtığı bütün kötülüklerden kurtarmak için. O halde ölüm bize geldiğinde nasıl mutlu olmayalım? Bilge kişi bütün hayatı boyunca ölümü arar durur. Bu yüzden de ölüm ona korkunç gelmez. Filozoflar der ki, evreni oluşturan en derindeki özün irade olduğunu ve bütün olguların, bu iradenin sadece somut karşılığı olduğunu kabul ettiğimizde şu sonuca varmamız kaçınılmazdır. O iradenin kendi isteğiyle varoluşu terk etmesi ve kendi kendisini ortadan kaldırmasıyla bütün o olgular evrenin içinde var olduğu sürece o nesnelliğin bütün aşamalarında amaçsızca ve durdurak demeden gerçekleştirilen o aralıksız çaba ve uğraşla ortadan kalkar. Arkadan gelen yaşam biçimlerinin çeşitliliği, bu biçimlerle birlikte iradenin bütün göstergeleri, uzay ve zaman ve nihayetinde de iradenin en temel biçimleri, özne ve nesne de ortadan kalkacaktır. İrade olmaksızın hiçbir kavran ve evren var olamaz. Gözlerimizin önünde kesinlikle hiçbir şey kalmaz. Ancak bu yok oluşa doğru gidişe, doğamıza karşı koyan gene sadece o aynı yaşama isteğidir. Hiçliğin hiçliği der Süleyman. Hiçliğin hiçliği, her şey bir hiçtir. İnsanın güneşin altında bütün o yapıp ettiklerinden karı ne? Bir nesil yok olur gider, yerine başka bir nesil gelir. Ancak yeryüzü sonsuza dek var olmaya devam eder. Geçmişte ne varsa, gelecekte de olan odur. Bugün yapılanlar, gelecekte de yapılacaktır. Ve güneşin altında yeni bir şey yoktur. Bakın, işte bu yeni. Denilebilecek bir şey var mıdır? Eski zamanlar geçip gitti. Bu bizden önceydi. Şimdi eskiye dair hiçbir anı kalmadı. Ne de bizden sonrakilerden geriye bir hatıra kalmayacak. Ben deniz vaiz, Kudüs'te, İsrail'e kraldım. Kendimi gökyüzünün altında yapılan her şeyi bilgelikle araştırmaya adamıştım. Tanrı bu çileli görevi yerine getirmesi için insanoğluna vermişti. Güneşin altında yapılan bütün işleri gördüm. Her şeyin boş olduğunu ve ruha sıkıntı verdiğini görmeyeyim mi? Kendi yüreğimle konuştum. Ona şöyle dedim. Bak işte, toplumda çok önemli bir konuma geldim. Bütün Kudüs'te gelmiş geçmiş en büyük bilgeliğe eriştim. Evet, yüreğimde bilgeliğe ve bilgiye dair engin bir tecrübe var. Yüreğimi bilgeliği bilmeye adadım. Deliliği ve budalılığı bilmeye. Bunun da ruhuma sıkıntı verdiğini gördüm. Büyük bilgelikte büyük keder olur. Ve bilgisini arttıran kederini de arttırır. Kalbimden şöyle diyordum. Git. Git şimdi. Seni mutlulukla sınayacağım. Eğlenmene bak. Ve de ne göreyim? Bu da boş değil miymiş? Kahkaha için şöyle dedim: Bu delice bir şey. Ve mutluluk için, o ne ki, bedenimi şarapla keyiflendirmenin yollarını yüreğimde aradım. Ve kalbimin kılavuzu bilgelik olduğu zamanlarda da budalalığa tutunmanın yollarını. Ta ki insanoğlu için neyin iyi olduğunu, göğün altında yaşadığı günler boyunca ne yapması gerektiğini anlayana kadar. Kendim için büyük eserler yaptırdım. Kendime evler inşa ettirdim. Üzüm bağları diktirdim. Meyve bahçeleri yaptırdım. Ve her türden meyve ağacı diktirdim. Gölcükler inşa ettirdim. Ve o gölcüklerle ağaçların yetiştiği ormanı sulattım. Kendime erkek ve kadın hizmetkarlar edindim. Kendi evimde doğan hizmetkarlarım oldu. Ayrıca Kudüs'te gözümün gördüğü bütün sürülerden daha büyük bir sürüye sahip oldum. Kendim için gümüş, altın... Ve başka krallar ile eyaletlerden özel hazineler toplattım. Erkek ve kadın şarkıcılar getirttim. Ve insanoğlunun tadabileceği bütün zevkleri, müzikle eğlenceleri, hepsini tattım. Muhteşemdim. Ve Kudüs'te gözümün gördüğü bütün herkesten daha zengindim. Ayrıca bilgeliğim de beni terk etmemişti. Gözümün görüp arzuladığı hiçbir şeyden kendimi yoksun bırakmıyordum. Gönlümden hiçbir mutluluğu esirgemiyordum. Sonra ellerimin yapmış olduğu bütün o işlere baktım. Emek harcayarak meydana getirdiği meselelere. Bir de ne göreyim. Yaptığım her iş boştu ve ruhuma sıkıntı veriyordu. Yeryüzünde onlardan elde edeceğim hiçbir kazanç yoktu. Ve dönüp bilgeliğe, deliliğe ve budalalığa baktım. Bunun herkesin başına gelebileceğini anladım. Sonra kalbimden şöyle dedim. Bu aptalların başına geldiği gibi benim de başıma geldi. ''O halde ben neden herkesten daha bilge olayım ki?'' Sonra kalbimden dedim ki, ''Bunun da bir anlamı yok. Çünkü bilgeler, aptallardan sonsuza kadar daha fazla hatırlanacaklar.'' diye bir şey yok. Evet, yeryüzünde yaptığım bütün o işlerden nefret ediyordum. Çünkü her şeyi benden sonra gelecek olanlara bırakmak zorunda olduğumu görebiliyordum. İnsanın, güneşin altında o kadar çabalaması sonucunda, onca emeğinin karşısında eline ne geçiyordu? Her günü keder, her işi üzüntüydü. Evet, geceleyin bile kalbi huzur bulmuyordu. Bunun da bir anlamı yoktu. İnsanoğluna çalıştığıyla yeme, içme ve ruhunu ve ruhunda kötülük besleyen, iyi ya da kötü, temiz ya da pis, fedakarlık yapan ya da yapmayan herkes için aynı durum söz konusudur. İyi neyse, günahkar da odur. Küfreden neyse, küfretmekten korkan da odur. Yeryüzünde yapılan her şeyde bu kötülük vardır. Evet, ayrıca insanoğlunun kalbi de kötülük doludur. Ve yaşarken kalbinde de delilik vardır. Sonra da ölür gider. Yaşayanlar arasında olan için umut vardır. Çünkü canlı bir köpek ölü bir aslandan daha iyidir. Çünkü yaşayanlar öleceklerini bilirler. Ama ölüler hiçbir şey bilmezler. Onlar artık ödül de alamazlar. Çünkü hatıraları unutulmuştur. Sevgileri, nefretleri, kıskançlıkları da artık yoktur. Yeryüzünde yapılacak bir işten pay alamazlar. Süleymanya'da bu sözleri her kim yazdıysa, işte böyle söylüyordu. Hint bilgeliği de şöyle der. Kendisinden hastalık, yaşlılık ve ölümle ilgili tüm gerçeklerin gizlendiği Sakya Muni adındaki genç ve mutlu bir mihrace, arabasıyla gezintiye çıktı. Ve dişsiz, ağzından sallalar akan, korkunç görünüşlü, yaşlı bir adam gördü. Kendisinden o yaşa kadar yaşlılıkla ilgili her şey gizlenmiş olan mihraca şaşırdı ve sürücüsüne o adamın kim olduğunu ve öyle perişan ve iğrenç bir duruma nasıl geldiğini sordu. Bunun bütün insanların kaderi olduğunu ve aynı sonun kaçınılmaz bir şekilde kendisini de beklediğini öğrendiğinde genç mihraca gezintiye daha fazla devam edemedi ve saraya geri dönmek için emir verdi. Bu hakikat üzerine düşünmek istiyordu. Kendisini bir odaya kapattı ve düşünmeye başladı. Büyük olasılıkla kendisini teselli etmenin bir yolunu buldu ve arkasından kendisini neşeli ve mutlu hissederek tekrar gezintiye çıktı. Bu sefer hasta bir adam gördü. Gördüğü adam bir deri bir kemik kalmış, beti benze atmış, sürekli titreyen ve gözleri bulanık biriydi. Kendisinden hastalıkla ilgili gerçekler gizlenmiş olan mihrace, durup bunun ne olduğunu sordu. Bunun hastalık olduğunu, herkesin başına gelebileceğini, sağlıklı ve mutlu bir mihracı olan kendisinin de ertesi gün hastalanabileceğini öğrendiğinde gene neşesi kaçtı ve saraya geri dönmek için tekrar emir verdi. Tekrar bir teselli aradı ve aradığı teselliyi büyük olasılıkla buldu. Hoşça vakit geçirmek için üçüncü kez gezintiye çıktı. Ancak bu üçüncü seferde başka bir manzara ile karşılaştı. İnsanlar bir şey taşıyorlardı. ''O nedir? Ölü bir adam. Ölü bir adam ne demek? Ölü ne demek?'' diye sordu Mihrac'e. Ona, ölmenin o adam gibi olmak demek olduğu anlatıldı. Mihraca cenazeye yaklaştı. Üstünü açtı ve baktı. Ona şimdi ne olacak diye sordu. Ona, cenazenin toprağa gömüleceği söylendi. Niçin? Çünkü bir daha hayata dönmeyeceği muhakkak. Sadece kokacak ve kurtlanacak. Bu da bütün insanlığın kaderi mi? Aynı şey benim de başıma gelecek mi? Beni de gömecekler mi? Ben de kokacak mıyım? Beni de kurtlar yiyecek mi? Evet. Saraya, bir daha eğlenmek için gezintiye çıkmayacağım. Bir daha asla bu maksatla saraydan dışarı çıkmayacağım. Ve Sakyamuni hayattan bir teselli bulamadı. Ve hayatın kötülüklerin başı olduğuna karar verdi. Ruhunun bütün gücünü, kendisini ve başkalarını bu hayattan kurtarmaya adadı. Öyle ki ölümden sonra bile yeni bir hayat olmayacak. Böyle bir hayat daha kök salmadan yok edilecekti. İşte Hint bilgeliği böyle söylüyor. İnsan bilgeliğinin varoluşa ilişkin verdiği doğrudan yanıtlar işte bunlar. Tendeki hayat büyük bir kötülük ve yalandan ibarettir. Bu yüzden bu hayatın ortadan kaldırılması bir nimettir. Ve bizim arzu etmemiz gereken bir şeydir, der Sokrat. Hayat olmaması gereken bir şeydir. Der bazı filozoflar, yeryüzünde ne varsa budalalık, bilgelik, zenginlik, fakirlik, mutluluk ve keder anlamsızdır ve boştur, İnsan yok olur ve kendisinden geriye hiçbir şey kalmaz ve bunun bir mantığı yoktur der Süleyman. İnsanın acı çekmenin, güçten düşmenin, yaşlılığın ve ölümün kaçınılmazlığının bilincinde olarak yaşaması mümkün değildir. Kendimizi hayattan kurtarmalıyız. Olası her türlü hayattan der Buda. Bu güçlü beyinlerin söyledikleri milyonlarca ama milyonlarca insan tarafından da düşünüldü ve dile getirildi. Bunları ben de düşündüm ve hissettim. Böylelikle bilimler arasında yaptığım gezinti beni ümitsizlikten kurtarmak şöyle dursun, var olan ümitsizliğimi daha da güçlendirmişti. Bilginin hiçbir türü varoluş sorusuna bir cevap getiremiyordu. Öbür türü ise Soruya verdiği doğrudan yanıtla benim varmış olduğum sonucun bir hatanın ya da hastalıklı bir kafanın meyvesi olmadığını, tam tersine benim doğru düşünmüş olduğumu ve düşüncelerimin insan aklının en güçlülerinin varmış oldukları sonuçlarla çakıştığını göstererek içinde bulunduğum çaresizliği onaylamış oluyordu. İnsanın kendisini aldatmasının bir faydası yok. Her şey boş. Mutlu kişi henüz doğmamış olandır. Hayattansa ölüm daha iyidir. Ve insan kendisini bu hayattan kurtarmalıdır. Bilimde bir açıklama bulamadığım için o açıklamayı etrafımdaki insanlar arasında bulmak umuduyla hayatın içinde aramaya başladım. Böylelikle etrafımdaki benim gibi insanların nasıl yaşadıklarını beni ümitsizliğe sürükleyen soruya karşı bunların ne olduğunu gözlemlemeye başladım. Eğitim düzeyi ve yaşam biçimi olarak benimle aynı konumda olan insanlar arasında bulduklarım şöyleydi. Şunu keşfettim ki, benim muhitimdeki insanlar için, içinde bulunduğum korkunç durumdan kurtulmanın dört yolu vardı. Yollardan ilkici ki Bir dine inanabilirsiniz mesela. Bu, yaşamın kötülük ve saçmalıktan ibaret olduğunu bilmemek ve anlamamaktan oluşuyor. Bu tür insanlar, çoğunlukla kadınlar, ya da çok genç ve kalın kafalı insanlar, Süleyman'ın, Buda'nın, Sokrates'in karşı karşıya kaldıkları varoluş sorunun ne olduğunu henüz anlayamamışlardır. Onlar kendilerini bekleyen ejderhayı ve asılı oldukları çalıyı kemiren fareleri görmemekte ve bal damlalarını yalamaktadırlar. Ancak o bal damlalarını yalnızca bir süre yalarlar. Bir şey dikkatlerini ejderhaya ve farelere çekecek ve bal yalamak son bulacaktır. Onlardan öğrenebileceğim hiçbir şey yoktur. Dindar insanlardan hiçbir şey öğrenilemez. Hangi dine inanırsa inansın, dindar insanlardan hiçbir şey öğrenilemez. İkinci çıkış yolu epikürcülüktü. Bu, yaşamın çaresizliği, bilindiği halde insanın sahip olduğu olanaklardan en iyi şekilde yararlanarak ejderhaya ve farelere gözünü kapaması ve balı en iyi şekilde yalaması demektir. Özellikle de uzanabileceği yerde bal çoksa. Süleyman bu çıkış yolunu şöyle ifade eder. Sonra mutluluğu övdüm. Çünkü insanoğlunun yeryüzünde yapabileceği en iyi şey yemek, içmek ve mutlu olmaktır. Ve bunlar ona yaşadığı günler boyunca eşlik etmelidir. Tanrı'nın yeryüzünde ona verdiği yaşamı boyunca. Bu yüzden ekmeğinizi mutlulukla yayın ve şarabınızı neşeli bir yürekle için, sevgili karınızla vani hayatınızın bütün günlerini mutlu yaşayın. Çünkü bu, hayattan ve yeryüzünde, yapıp ettiklerinizden payınıza düşendir. Eliniz, yapmak için hangi iş bulursa, onu var gücünüzle yapın. Çünkü gidecek olduğunuz mezarda, ne bir iş, ne bir araç, ne bilgi, ne de bilgelik vardır. Bizim çevremizdeki insanların çoğunluğu, işte bu şekilde hayatı kendileri için yaşanılır kılmaktadır. Onların içinde bulundukları şartlar onlara sıkıntıdan çok ferah getirmekte ve ahlaki yönden kalın kafalı oluşları da kendilerine üstün konumlarının rastlantısal olduğu, herkesin Süleyman gibi bin tane karısının ve saraylarının olamayacağını, bin karısı olan her bir kişi için bir tane karısı olmayan bin kişi olduğunu, her bir saray için onu alınlarından teller damlayarak inşa etmek zorunda kalan binlerce işçinin olduğunu, ve beni, bugün Süleyman yapan talihin, yarın Süleyman'ın kölesi yapabileceğini unutturabilmektedir. Bu insanların hayal güçlerinin kıtlığı, onların Buda'yı sürekli huzursuz eden o şeyleri, bugün de, yarın bütün zevkleri yok edecek olan hastalığın, yaşlılığın ve ölümün kaçınılmazlığını unutabilmelerini sağlamaktadır. Günümüz insanının çoğunluğu ve yaşam biçimlerimizi bir düşünelim bu insanların bazılarının düşüncelerinin ve hayal güçlerinin darlığının pozitif düşünce dedikleri bir felsefe olduğunu söyleseler de, bu, onları benim gözümde, o soruyu görmezden gelmek için balı yalayanları mertebesinden başka bir yere koymaz. Ben bu insanlar gibi davranamazdım. Onların hayal güçlerinin kıtlığı, bende olmadığı için şöyle bir darlığı kendimde yapay olarak oluşturamazdım. Gözlerimi ejderhadan, ve fareden başka bir yana çeviremezdim. Kaldı ki yaşama bağlı hiçbir kimse, bir kez onları gördükten sonra, gözlerini başka bir yana çeviremezdi. Üçüncü kaçış, güç ve enerji yoluyladır. Bir insanın, hayatın kötü ve saçma olduğunu anlamasıyla birlikte, onu yok etmesi demektir. Olağan dışı bir şekilde, güçlü ve tutarlı olan insanlar böyle hareket ederler. Kendilerini aptalca bir şaka oynandığını, ölmenin, yaşamaktan daha iyi olduğunu ve hiç var olmamanın en iyisi olduğunu anlayan bu insanlar gereği neyse onu yapar ve derhal bu aptal şakaya bir son verir. Bunun için yollar da vardır. Boynun etrafına geçirilen bir ip, su, kalbe saplanan bir bıçak ya da raylardan geçmekte olan bir tren. Bizim çevremizden bu şekilde hareket eden insanların sayısı gitgide artmaktadır. Ve bu insanlar bunu çoğunlukla Zekalarının en kıvrak olduğu ve aklı zayıflatan bazı alışkanlıkların henüz edinilmediği hayatlarının o en güzel döneminde yapmaktadırlar. En saygın kaçış yolunun bu olduğunu anladım ve bu yolu seçmek istedim. Dördüncü yol ise zayıfların yoluydu. Hakikati görmek ama yaşamdan bir şey çıkamayacağını önceden bile bile gene de hayata sarılmaktı bu yol. Bu tür insanlar ölümün yaşamaktan daha iyi olduğunu bilirler. ...ama akılcı hareket edebilecek gücü... ...ama aldatmacaya bir an önce son verip... ...kendilerini öldürme gücünü... ...kendilerinde bulamadıkları için... ...bir şeyleri bekler gibi bir halleri vardır. Bu zayıflara özgü bir kaçıştır. Çünkü eğer... ...neyin en iyi olduğunu biliyorsam... ...ve de bu şeyin benim gücüm dahilinde olduğunu biliyorsam... ...o halde... ...o en iyi olana neden teslim olmayayım? Kendimin bu kategori içinde olduğunu anladım. Evet... Benim sınıfımdaki insanlar bu yaman çelişkiyi dört yolla görmezden geliyorlardı. Dikkatimi ne kadar zorladıysam da bu dördünden başka bir yol göremedim. Yollardan biri yaşamın anlamsız, boş ve kötü olduğunu ve yaşamamanın daha iyi olduğunu anlamamaktı. Gözlerimi bir kez bu gerçeğe kapayamayacağımı anladığım zaman bu gerçeği bilmezlikten gelemezdi. İkinci yol geleceği düşünmeden hayatın nimetlerinden olduğu gibi yararlanmaya bakmaktı. Ben bunu yapamazdım. Sakya Muni gibi ben de yaşlılığın, acının ve ölümün var olduğunu bile bile gezintiye çıkamazdım. Hayal gücüm çok kuvvetliydi. Üçüncü yol, yaşamın kötü ve aptalca olduğunu anlayarak kendini öldürmek yoluyla varoluşa son vermekti. Dördüncü yol ise, Süleyman gibi yaşamak, yaşamın bize oynanan kötü bir şaka olduğunu bildiği halde yaşamaya, yıkanmaya, giyinmeye, yemek yemeye, konuşmaya ve hatta kitap yazmaya devam etmekti. Bu durum bana tiksindirici ve ıstırap verici geliyordu. Ama bu konumda kalmaya devam ettim. Şimdi anlıyorum ki, şayet kendimi öldürmediysem, bu, fikirlerimin geçersiz olduğuna ilişkin belli belirsiz bir bilinçten kaynaklanıyordu. Kendi düşünce zincirim ve bize hayatın anlamsızlığını kabul ettiren o bilgelerin, düşünce zincirleri, her ne kadar bana ikna edici, ve şüphe götürmez gelseler de içimde varmış olduğum sonucun doğruluğuna ilişkin ufak da olsa bir şüphe kalmıştı. Şüphem şöyleydi. Ben, yani benim aklım, hayatın anlamsız olduğunu kabul etti. Eğer akıldan üstün bir şey yoksa, ki yok, olduğunu kimse kanıtlayamaz, bu durumda benim için yaşamın yaratıcısı akıldır. Akıl var olmamış olsaydı benim için yaşam diye bir şey olmayacaktı. O halde yaşamın var edicisi akılken, Akıl nasıl olur da, yaşamı geri çevirebilir? Ya da başka bir şekilde söyleyecek olursak, yaşam olmasaydı, aklım olmayacaktı. Bu yüzden akıl, yaşamın oğludur. Yaşam, her şeydir. Akıl, onun meyvesidir. Ne var ki akıl, yaşamın kendisini reddetmektedir. Bu noktada bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim. Hayat, dedim kendime. Anlamsız bir kötülükten ibaret. Bu kesin. Ancak bugüne kadar yaşadım, ve hala da yaşıyorum, bütün insanlık da bundan önce yaşadı ve bugün de yaşamaya devam ediyor. Bu nasıl oluyor? İnsanlık niçin var oldu? Var olmamak mümkünken, hayatın anlamsız ve kötü olduğunu anlayacak kadar akıllı bir tek ben ile bazı filozoflar mı var? Yaşamın anlamsızlığını ortaya koyacak şekilde akıl yürütmek hiç de zor değil. Bu, en sıradan insanın bile aşina olduğu bir şey. Yine de bu sıradan insanlar bu zamana kadar yaşamlarını sürdürdüler ve hâlâ da sürdürmekteler. Nasıl oluyor da bunların hepsi varoluşun akla yatkın bir şey olup olmadığına hiç kafa yormadan yaşayabiliyorlar. Bilgelerin bilgeliklerince doğrulanan bilim bana şunu göstermiştir ki, yeryüzündeki her şey, canlı ya da cansız, olabilecek en akıllıca bir şekilde yerleştirilmiş. Bir tek benim, kendi konumum aptalca. Ve o aptallar, o muazzam insan kitleleri, canlı ya da cansız, her şeyin yeryüzünde nasıl konumlandırıldığı hakkında en ufak bir fikre bile sahip değiller. Ama yaşamaya devam ediyorlar. Ve sanıyorlar ki, kendi yaşamları çok akıllıca konumlandırılmış. Aklıma birden şu geldi. Ya hala bilmediğim bir şey varsa, cehalet de aynısını yapar. Cehalet de, hep aynen benim dediklerimi der. Bir şey bilmediğinde, bilmediği o şeyin aptalca olduğunu söyler. Gerçekten de öyle gözüküyor. Sanki hayatlarının anlamını anlamış gibi. Yaşamış ve yaşamakta olan bir insanlık var. Ben de diyorum ki, bütün bu varoluş anlamsız ve ben yaşayamam. Hiçbir şey bizi intihar yoluyla varoluşu reddetmekten alıkoyamaz. Pekala, o halde öldürün kendinizi. İrdelemekten kurtulursunuz. Yaşamak sizi mutsuz ediyorsa öldürün kendinizi. Yaşıyorsunuz ama yaşamın anlamını anlayamıyorsunuz. O halde anlamadığınızı söyleyerek ve yazarak vakit harcayacağınıza sona erdirin yaşamınızı. İnsanların mutlu oldukları ve ne yaptıklarını bildikleri bir topluluğa girdiniz. Şayet bunu sıkıcı ve itici buluyorsanız gidin, uzaklaşın. Gerçekten de intiharın şart olduğuna kani olup da intihar etme kararı almayan, birer, boyalı bir yosma karşısında eli ayağına dolaşır gibi aptallığından ortalığa telaşe veren, insanların en zayıfı, en tutarsızı ya da daha açıkça söyleyecek olursak en aptalı değil de neyiz? Çünkü ne kadar şüphe götürmez olursa olsun, bilgeliğimiz bize varoluşun anlamına ilişkin bilgiyi vermemiştir. Ancak yaşamlarını sürdüren bütün insanlık, milyonlarca insan, yaşamın anlamında şüpheye düşmektedirler. Gerçekten de, yaşamın oluştuğu, hakkında hiçbir şey bilmediğim, en eski zamanlardan beri insanlar, benim görebildiğim yaşamın, o anlamsızlığının farkında olarak yaşaya geldiler. Ve gene de yaşama bir takım anlamlar atfettiler. İnsanoğlu var olduğu ilk günden beri hayata bir anlam yükledi. Ve yükledikleri yaşam, onlardan bana böyle intikal etti. Demiri onlar çıkardılar. Ormanları kesmeyi bize onlar öğrettiler. İnekleri ve atları onlar evcilleştirdiler. Tahıl ekmeği ve birlikte yaşamayı bize onlar öğrettiler. Yaşamımızı onlar düzenlediler. Ve bana konuşmayı ve yazmayı onlar öğrettiler. Ve onların bir ürünü olan, onlar tarafından yedirilen, içirilen, öğretilen ben, onların düşünceleri ve sözcükleriyle düşünerek bütün bunların saçmalık olduğunu savundum. Yanlış olan bir şey var dedim kendime. Bir yerlerde büyük bir hata yaptım. Ancak nerede hata yaptığımı anlamam çok zamanımı aldı. Şimdi az ya da çok sistematik bir şekilde ifade edebileceğim bütün bu şüpheleri bir zamanlar ifade edemiyordum. O zamanlar sadece yaşamın boşluğuna ilişkin varmış olduğum sonuçlar, mantıksal açıdan ne kadar kaçınılmaz sonuçlar olsa da ve de bu sonuçlar en büyük düşünürler tarafından doğrulanmış da olsa, bu sonuçlarla ilgili bir şeylerin doğru olmadığını hissediyordum. Hata, ister akıl yürütmenin kendisinde olsun, ister sorunun soruluş biçiminde, vardığım sonucun mantıksal açıdan ikna edici olmasına karşın yetersiz olduğumu hissediyordum. Bütün bu sonuçlar beni akıl yürütüş biçiminin gereği olan şeyi yapmaya, yani kendimi öldürmeye ikna edememişti. Kendimi öldürmeden beni bu noktaya aklın getirdiğini söylersem yalan söylemiş olurdum. Akıl işin içindeydi. Ama sadece bir tür varoluş bilinci diye adlandırabileceğim bir şey daha işin içindeydi. Beni, dikkatimi şuna değil de buna yöneltmeye zorlayan bir güç iş başındaydı. Beni içinde bulduğum ümitsiz durumdan çekip alan ve kendimi bambaşka bir hayata yönelten şey işte bu güçtü. Bu güç beni, dikkatimi, insanlığın ben ve bana benzer birkaç yüz kişiden oluşmadığı ve henüz insanlığın varoluş serüvenini bilmediğim gençliğine yönelmeye zorluyordu. Kendime benzer insanlardan oluşan bir çevreme baktığımda, Sadece sorunu kavrayamayan insanlar, Ya da kavrayıp da sorunu hayatın sarhoşluğu içerisinde boğanlar, Ya da sorunu kavrayıp da yaşamına son verenler, Ya da sorunu kavradıkları halde, Zayıflıklarından ötürü, Ümitsiz yaşamları sürdürenleri görüyordum. Başka hiç kimseyi görmüyordum. Sanıyordum ki, Ait olduğum zengin, eğitimli ve bolca boş vakti olan insanlardan oluşan o dar çevre insanlığın tamamıydı ve de diğer o güne kadar yaşamış ve hala da yaşamakta olan milyarlarca insan gerçekten insan değil bir çeşit sığırdılar. Hayat hakkında akıl yürütürken beni dört bir yandan kuşatan insanlığın tamamının varoluşunu gözden kaçırmış olmam şimdi bana tuhaf ve inanılmaz derecede akıl almaz geliyor. Benim hayatımın, Süleyman'ın, filozofların hayatlarının gerçek, normal hayatlar, milyonlarca insanın hayatlarının ise dikkate değmeyecek birer vaka olduğunu düşünecek derecede saçma bir hatanın içine düşmüştüm. Şimdi bana tuhaf gözükse de o zamanlar öyle düşünüyordum. Aklımın, kibirin aldatmacasında benim, Süleyman'ın ve filozofların soruyu en doğru şekilde sorduğumuzu ve sorunun daha başka bir şekilde sorulamayacağını sanıyordum. Bu bana, öylesine şüphe götürmez bir gerçekmiş gibi geliyordu ki, bütün o milyarların, henüz sorunun derinliğini kavrama noktasına gelemediğini düşünüyordum. Öyle ki, yaşamın anlamını ararken, bir kere bile bu soru aklıma gelmemişti. Peki, yeryüzünde bugüne kadar yaşamış ve hala yaşamakta olan milyarlarca sıradan insanın, hayatlarının anlamı nedir? Ve de, ne ola gelmiştir? Öyle söylenmese de, bizim gibi özgür düşünen, eğitimli insanlara özgü olan bu delilikte uzunca bir süre yaşadım. Kimim ben? Sonsuzun bir parçası. İşte bütün sorun bu iki sözcükte yatıyordu. İnsanlığın bu soruyu kendisine sadece dün sormuş olması mümkün müydü? Benden önce herhangi birisinin kendisine bu kadar basit olan, her zeki çocuğun dilinin ucuna geliverecek, o soruyu sormuş olması mümkün değil miydi? Şurası kesin ki bu soru insanoğlunun varoluşundan bu yana sorula gelmiştir ve doğaldır ki insanlık var olalı beri sonluyu sonluğuyla ve de sonsuzu sonsuzla karıştırmak aynı derecede yetersiz sonuç vermiştir. İnsanlığın varoluşundan beri de sonlu olanın sonsuz olanla ilişkisi araştırıla ve dile getirile gelmiştir sonlu olanın sonsuza uyarlandığı ve varoluşa ilişkin bir anlamın keşfedildiği bütün bu kavramları, tanrı kavramı, irade kavramı ve iyilik kavramı gibi mantıksal incelemeye tabi tutarız. Ve bütün bu kavramlar aklın eleştirilerine direnmekte başarısız olurlar. Eğer bu, bu kadar korkunç olmasaydı, bizlerin büyük bir gurur ve tatmin duygusuyla çocuklar gibi bir saati önce parçalarına ayırıp, içinden yaylarını çıkarıp, ondan bir oyuncak yapıp, sonra da saatin çalışmamasına şaşırmamız gülünç bir durum olabilirdi. Sonlu ile sonsuz arasındaki çelişkinin çözümü ile varoluş sorusuna verilecek ve yaşamı yaşanılır kılacak olan o yanıt gerekli ve değerli bir yanıttır. Bu, her yerde, her zaman ve bütün insanlar arasında rastladığımız tek çözümdür insanın varoluşunun izini yitirdiğimiz zamanlardan gelen bir çözüm. Öylesine zor bir çözüm ki, bir benzerini asla oluşturamayacağımız bir çözüm. Ve bu çözümü bizler tasasızca yok etmekte ve hepimizin doğasında olan ve bir cevap da bulamadığımız o aynı soruyu sormaya devam etmekteyiz. Sonsuz bir tanrı kavramı, ruhun tanrısallığı kavramı, insanın tanrıyla olan ilişkisi, ruhun birliği ve varlığı, İnsandaki ahlaki iyilik ve kötülük düşüncesi, bütün bunlar insan düşüncesinin gizli sonsuzluğunda özdüce belirtilen kavramlardır. Bu kavramlar, onlar olmaksızın ne yaşamın ne de benim kendimin var olması mümkün olmayan kavramlardır. Ne var ki ben, bu bütün insanlığın emeğini reddederek onu kendim yeni baştan, kendi tarzımla soruşturmak istiyorum. O zamanlar böyle düşünmüyordum. Ama bu fikirlerin tohumları çoktan içimde yer etmişti. Tam olarak şunu anlamıştım ki, filozoflar ve Süleyman ile birlikte bütün bilgeliğimize rağmen içinde bulunduğum konum aptalca bir konumdu. Yaşamın kötülükten ibaret olduğunu görmekte ve yaşamaya devam etmekteydik. Bu açıkça aptallıktı. Çünkü eğer hayat anlamsızsa ve ben de madem mantıklı olanı o kadar seviyor idiysem, bu durumda, yaşama son verilmesi gerekirdi. Ve o zaman da kimse bunun yanlış olduğunu söyleyemezdi. İkinci olarak şunu anladım ki insanın bütün mühakemesi boşta dönen bir pinyon çarkı gibi kısır bir döngüye sapıyordu. Ne kadar çok ve ne kadar iyi akıl yürütürsek yürütelim o soruya bir cevap bulamayız. Sıfır her zaman sıfıra eşittir. Ve bu yüzden tuttuğumuz yol büyük ihtimalle yanlıştır. Üçüncü olarak ise şunu anlamaya başladım ki, inancın verdiği yanıtlarda en derin insani bilgelik saklıydı ve benim bu yanıttan aklı dayanak göstererek reddetmeye hiç hakkım yoktu. Varoluş sorusuna karşılık olan yanıtlar bunlardı. Bunu anlamıştım ama bunu anlamış olmak işimi hiç de kolaylaştırmadı. Şimdi herhangi bir inancı kabul etmeye hazırdım. Yeter ki benden aklı doğrudan inkar etmemi istemesin ki bu yanlış olurdu. Ben de Budizmi ve İslam'ı kitaplardan inceledim. En çok da Hristiyanlığı gerek kitaplardan, gerekse de etrafımdaki insanlardan inceledim. Doğaldır ki ilk olarak çevremdeki dindar ve aynı zamanda eğitimli olan insanlara, kilise ilahiyatçılarına, keşişlere, en son görüşleri savunan ilahiyatçılara ve hatta insanlığın günahlardan ve cehennem azabından Hz. İsa'nın kefaretiyle kurtulabileceğini söyleyen, bazı protestan kiliselerine yöneldim. Bu inançların peşlerini bırakmadım ve onlara inançları ile yaşamın anlamına ilişkin anlayışlarıyla ilgili olarak sorular sordum. Ancak mümkün olan tüm ödünleri verdiğim ve her türlü fikir ayrılığından kaçındığım halde bu insanların inançlarını kabul etmem mümkün olmadı. Şunu gördüm ki onların inançları olarak dilde geçirdikleri şey varoluşun anlamını açıklamıyor daha da içinden çıkılmaz bir hale getiriyordu. İnançları, benim varoluşa ilişkin sorularıma yanıt vermediğini kendileri de kabul ediyorlardı. Beni inanca yönelten şey, o varoluş sorusuydu. Ve bu soru, şimdi bir takım başka sebeplerden bana uzak geliyordu. Öğretilerinde pek çok gereksiz ve akıl dışı şeyi, bana hep yakın gelmiş olan, Hristiyanlığın hakikatleriyle birleşmiş olmaları değildi yanlış olan. Beni iten şey bu değildi. Bana itici gelen gerçek bu insanların hayatlarının benimki gibi olmasıydı. Şu farkdaki yaşadıkları hayat öğretilerinde savundukları ilkelere karşılık gelmiyordu. Apacık bir şekilde şunu anladım ki onlar kendilerini kandırmaktaydılar. Bütün dinlere inanan insanların böyle olduğunu gördüm ve benim gibi onlar da hayatta hayat devam ederken yaşamaktan ve ellerinin tuttuğunu anlamaktan başka bir andan bulamıyorlardı. Bunu anlamıştım. Çünkü eğer kendileri kaybetme, acı çekme ve ölüm korkusunu ortadan kaldıracak o anlamı bulmuş olsalardı, bütün bu şeylerden korkuyor olmazlardı. Ancak bu inanan insanlar tıpkı benim gibi yeterlilik ve bolluk içerisinde yaşıyorlar. Bu yeterlilik ve bolluğu daha da arttırmaya ya da korumaya çalışıyorlar. Yoksunluktan, acı çekmekten ve ölümden korkuyorlardı. Tıpkı ben ve bütün inanmayanlar gibi arzularını tatmin etmek için yaşıyorlar ve de inanmayanlardan daha kötü olmasa bile en az onlar kadar kötü bir yaşam sürüyorlardı. Hiçbir görüş beni onların inançlarının doğruluğuna ikna edemezdi. Sadece hayatta bana korkunç gelen şeyleri, yoksulluk, hastalık ve ölümü, onların kendileri için korkunç olmaktan çıkaran bir anlam bulduklarının göstergesi olan eylemler beni buna ikna edebilirdi. Bu tür eylemlere ise bizim çevremizdeki pek çok inanan arasında rastlamıyordum. Tam tersine, bu türden eylemleri bizim çevremiz içerisindeki en inançsız insanların gerçekleştirdiğini görüyordum. Sözde inananların değil, bütün dinlerin inançlıları o din içindeki inançsızların yanında bir şaklaban gibi kalıyordu. Bu insanların itikatlarının benim aradığım inanç olmadığını ve inandıkları şeyin gerçek bir inanç olmayıp hayattan epikürcü bir yaklaşımla bir teselli bulmak olduğunu anladım. Şunu anladım ki, bu inanç, ölüm yatağındaki Tövbekar Süleyman için bir teselli değilse de, bir oyalama vazifesi görse, kendilerinden başkalarının emeklerini çarçur edip eğlenmeleri değil de, yaşamı yaratmaları beklenen insanlığın, o büyük çoğunluğuna hizmet edemez. Ben de fakir, basit ve cahil halkın arasındaki inananlara, hacılara, hocalara, keşişlere, tarikatçılara ve köylülere yaklaşmaya başladım. Bu insanların inancı da bizim çevremizdeki yalancı inananların ikrar ettikleri aynı inançtı. Onların arasında da dinler, gerçeklerine karışmış, çok batıl inanış arastladım. Ama şu farkla, bizim çevremizdeki inananların batıl inanışları, kendileri için oldukça gereksiz ve yaşadıkları hayata uygun düşmez, ...sadece bir tür epikürcü aldatmacadan ibaretken... ...işçi kitlelerinin ve fakirlerin arasındaki inançların... ...batıl inançları yaşamlarıyla öylesine bir uygunluk gösteriyordu ki... ...onları hayatlarının kaçınılmaz bir parçası olan... ...bu batıl inançlar olmaksızın hayal etmek imkansızdı. Etrafıma daha geniş bir açıdan bakmaya başladım. Geçmişteki ve günümüzdeki bu muazzam insan kitlesinin yaşamları üzerinde düşündüm. Bu şekilde... Hayatın anlamını kavrayan, yaşama ve ölme becerisine sahip iki, üç ya da onlarca değil, yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan gördüm. Hepsi de tarzları, zekaları, eğitimleri, toplumsal konumları sonsuz farklılık arz etse de, aynı şekilde benim cehaletimin tam tersi olarak yaşamın ve ölümün anlamını biliyor. Sükûnet içerisinde işlerini yapıyor, yoksulluklara ve acılara göğüs geriyor, yaşamayı sürdürüyor ve ölümde hiçliğin değil, bir hayrın olduğunu görerek can veriyorlardı. Bu insanları sevmeyi öğrendim. Onların hayatlarını, haklarında bir şeyler okuduğum ve işittiğim, halen yaşamakta ya da geçmişte ölmüş olanların hayatlarını daha yakından tanıdıkça, onları daha çok sevdim. Ve yaşamak benim için kolaylaştı. İki yıl kadar bu şekilde devam ettim. Ve ben de nicedir olgunlaşan, ve umudunu hep içimde tanıdığım bir değişim gerçekleşti. Bu değişim öyle bir şekilde gerçekleşti ki, bizim zengin ve eğitimli camiamızın hayat tarzı bende sadece tiksinti uyandırmakla kalmadı. Gözümdeki bütün anlamını da yitirdi. Bütün yapıp ettiklerimiz, tartışmalarımız, bilim ve sanat gözüme bir başka şekilde gözükmeye başladı. Anladım ki bu yaşam biçimi bir zevk düşkünlüğünden ibaretti ve böyle bir yaşamda bir anlam bulmak imkansızdı. Öte yandan, bütün o alın teri insanları, yaşamı var eden bütün o insanlığın, hayatının gerçek anlamını kavramıştım. Anladım ki, hayatımın ne olduğuna dair sorduğum soru ve verdiğim cevap gayet doğruydu. Tek hata, cevabın sadece benim hayatımla ilgili olmasıydı. Oysa ben onu hayatın geneliyle ilişkilendirmiştim. Kendi kendime yaşamımın neden ibaret olduğunu soruyordum ve şu cevabı alıyordum. Bir kötülük ve saçmalıktan ibaret. Gerçekten de kendi hayatım, zevk düşkünlüğünden ibaret olan o hayat anlamsızdı ve kötüydü. Bu yüzden de hayat kötülük ve saçmalıktan ibaretti. Bu yanıt sadece benim kendi hayatımla ilgiliydi. Bütün insanlığın varoluşuyla ilişkili değildi. Sonradan İncil'de rastladığım şu gerçeği idrak ettim. İnsanlar ışıktansa karanlığı daha çok severler. Çünkü yapıp ettikleri şeyler fena şeylerdir. O ki kötülük yapar, ışıktan nefret eder ve yapıp ettikleri için azar işiteceği korkusuyla ışığa gelmez. Şunu anladım ki, varoluşun ne anlama geldiğini kavrayabilmek için önce yaşam anlamsız ve kötü olmamalıydı. Ancak bu şekilde onu akıl yoluyla açıklayabilirdik akla dayalı bilgi alanındaki hatanın farkına varmış olmam, kendimi boş düşüncelerin ayartıcılığından kurtarmamı sağladı. Gerçeğin bilgisinin ancak yaşayarak edinilebileceği inancı, yaşadığım hayatın doğru bir hayat olup olmadığını sorgulamama yol açtı. Günaha sapmaktan beni yalnızca şu gerçek korudu. Elitist tutumumdan kopmayı, sade emekçi insanların gerçek yaşamlarını görmeyi, ve sadece bunun gerçek varoluş olduğunu anlamayı başarmıştım. Anlamıştım ki, hayatı ve anlamını kavramak istiyorsam, bir parazitin yaşamını yaşamalıydım. Gerçek bir hayat yaşamalıydım. O bütün yıl boyunca kendimde neredeyse her an bir ilmik ya da bir kurşunla her şeye son verip vermemeyi sorguladım. Bütün o zaman zarfında, sözünü hayal ettiğim düşünce ve gözlem süreciyle birlikte, kalbim acı bir duygunun eziyeti altındaydı. Bu duyguyu Tanrı'yı arayış olarak betimleyebiliyorum sadece. Diyebiliyorum ki o Tanrı arayışı bir akıl yürütüşten çok bir histi. Çünkü bu arayış benim düşünce zincirimden yola çıkarak ilerleyen bir arayış değildi. Yüreğimden yola çıkan bir arayıştı. Bu bir tür korku, öksüzlük, yabancı bir ülkede tek başına kalmışlık ve de birilerinden bir yardım bekleme hissiydi. Gerçi Tanrı'nın varlığının, kanıtlanamayacağına gayet ikna olmuş durumdayım. Ancak gene de Tanrı'yı arıyor, bulmayı umuyor ve eski bir alışkanlıkla, aradığım ama bulamadığım o şeye dua ediyordum. Kant gibi filozofların, bir Tanrı'nın var olduğunu kanıtlamanın imkansızlığına yönelik iddialarını zihnimde tekrar gözden geçiriyor, bu iddianın gerçekliğini sorguluyor ve iddiayı çürütüyordum. ''Sebep'' diyordum kendi kendime. Zaman ve uzay gibi bir düşünce kategorisi değildir. Eğer ben varsam, bunun bir sebebi ve o sebebin de başka sebepleri olmak zorundadır. Her şeyin ilk sebebi ise insanların tanrı dedikleri şeydir. Bu düşünce üzerinde bir süre durdum ve bütün varlığımla o sebebin varlığını ayırmaya çalıştım. Beni var eden bir gücün olduğunu kabul eder etmez yaşamaya devam edebildiğimi hissettim. Ama kendime şunu sordum. Bu sebep bu güç nedir? Onu kafamda nasıl canlandırmalıyım? Benim Tanrı dediğim o şeyle ilgim nedir? Sadece bildik yanıtlar geldi aklıma. O yaratan ve esirgeyendir. Bu cevap beni tatmin etmedi. Ve içimde varoluşum için gerekli olan bir şeyleri yitiriyor olduğumu hissettim. Dehşete kapıldım. Ve kendisini aradığım, ona bana yardım etmesi için dua ettiğim Tanrı, ona ne kadar dua ettiysem, beni işitmediğini ve çağırdığımı kimsenin muhatap almadığını o kadar iyi anladım. Ve yüreğimde Tanrı'nın olmadığına dair bir ümitsizlikle şöyle dedim. Tanrım, bana merhamet et, beni koru. Tanrım bana bilmediğimi öğret. Ne var ki, hiç kimse bana merhamet etmedi. Hayatımın bir durma noktasına geldiğini hissediyordum. Ancak çeşitli açılardan, tekrar ve tekrar, yeryüzüne herhangi bir sebep, ya da anlam olmaksızın geniş olamayacağım sonucuna varıyordum. Kendimi hissettiğim gibi yuvasından aşağı düşmüş, Tüyleri bitmemiş bir yavru kuş olamazdım. Öyle olsa bile çimenlerin üzerinde sırt üstü yatmış ağlıyordum. Çünkü bir annenin beni dünyaya getirdiğini, Yumurtadan çıkarttığını, ısıttığını, Beslediğini ve sevdiğini biliyordum. Peki o nerede? O anne. Eğer terk edildiysem, Beni kim terk etti? Beni birisinin sevgisiyle, beni birisinin sevgisiyle bu dünyaya getirdiği gerçeğini kendimden gizleyemem. O birisi kimdi? Gene Tanrı mı? O, benim arayışımı, çaresizliğimi ve mücadelemi biliyor ve görüyor. O var, dedim kendime. Bu gerçeği bir anlığına kabul etmemle birlikte derhal yükselen varoluşu ve varoluşun olanaklarıyla mutluluğunu içimde hissettim. Ancak gene bir Tanrı'nın var olduğunu kabulden yola çıkarak onunla olan ilişkimi araştırmaya koyuldum. Gene o, Tanrı'yı zihnimde canlandırmaya çalıştım. Ve gene o, Tanrı evrenden ve benden koparak bir buz kütlesi gibi gözlerimin önünde eridi gitti. Ondan geriye hiçbir şey kalmadı. Bir damla inanç dahi. İşin en kötü tarafı da kendimi öldüremeyeceğimi hissediyor olmamdı. Bu durumda iki ya da üç kez değil, Onlarca, yüzlerce kez karşı karşıya geldim. Sonrasında ise yaşamanın imkansız olduğunu bilmemden kaynaklanan bir ümitsizlik hissediyordum. Hatırlıyorum, bahar yeni gelmişti. Ormanda tek başımaydım ve ormandaki sesleri dinliyordum. Son üç yılda sürekli olarak yaptığım gibi gene hep aynı şeye kulak kabartıyor, hep aynı şeyi düşünüyordum. Gene Tanrı'yı arıyordum. Pekala, Tanrı yok dedim kendime benim hayal gücümün eseri değil de, benim tüm varoluşum kadar gerçek olan öyle bir şey yok. O yok. Hiçbir mucize onun var olduğunu ispat edemez. Çünkü mucizeler, benim hayal gücümün ürünleridir. Gerçek değillerdir. Peki ya bendeki tanrı algısı, yani arayışında olduğum ona ilişkin bende var olan algı, diye sordum kendime. Peki ya bu algı nereden geldi? Bu düşünceyle birlikte, İçimde gene mutluluk dalgaları kapardı. Etrafımdaki her şey bir hayat buldu ve anlam kazandı. Ne var ki mutluluğum uzun sürmedi. Zihnim mesaisine devam ediyordu. Tanrı'ya ilişkin olan algı Tanrı'nın kendisi değildir dedim kendi kendime. Algı benim içimde olup biten bir şey. Tanrı algısı kendi içimde uyandırabileceğim ya da uyandırmaktan kaçınabileceğim bir şey. Benim aradığım bu değil. Ben onsuz varoluşun olmayacağı şeyi arıyorum. Etrafımda ve içimde ne varsa gene yok olmaya başladı. Ve ben tekrar kendimi öldürme arzusu duydum. Ancak sonra dikkatimi kendime, içimde olan bitenlere çevirdim. Ve hayatın içinde durma noktasına gelip tekrar bir canlılık kazandığı o yüzlerce an geldi aklıma. Bu, canlanma ve ölme neyin nesi. Tanrı'nın varlığına olan inancımı yitirdiğimde yaşamıyorum. Şayet onu bulmaya yönelik içimde bir umut kıpırtısı olmasaydı, kendimi çoktan öldürmüştüm. Daha ne arıyorsun? diye haykırdı içimdeki bir ses. Bu O. O, onsuz yaşanılamayandır. Yaşamak ve Tanrı'yı bilmek aynı şeylerdir. Tanrı varoluştur. Tanrı'yı arayarak yaşadın mı? Bir daha tanrısız yaşayamazsın. Ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde, içimdeki ve etrafımdaki her şey canlandı. Ve bu ışık, beni bir daha terk etmedi. Böylelikle intihar etmekten kurtuldum. Bu değişimin ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini söylemem mümkün değil. Nasıl ki içimde yaşama gücü fark edilmez ve aşamalı bir şekilde yok olmuş ve ben yaşamayı imkansız bulduğum, akışın durduğu o noktaya gelmişsem, gene o yaşama gücü bana hissedilmez bir şekilde yavaş yavaş geri dönmüştü. Tuhaftır ki, bana geri gelen yaşama gücü yeni değil, Oldukça eski bir güçtü. Beni gençlik günlerimde omuzlayan o eski güç. İradenin tezahürlerini, insanlığın en geçmişten bu yana ortaya koyduklarında bulabileceğim inancına geri dönmüştüm. Yani bir tanrı inancına, ahlaki mükemmelliğe ve yaşamın anlamını ileten bir geleneğe olan inancıma geri döndüm. Bir tek şu farkla, o zamanlar bunların hepsini bilinçsizce kabul etmişken, şimdi bunlarsız yaşayamayacağımı farkındaydım. Başıma gelen şöyle bir şeydi. Beni bir kıyıya koymuşlar, ne zaman olduğunu hatırlamıyordum ve bilmediğim bir sahilden kıyıya, nehire doğru itmişlerdi. Bana karşı sahilin istikametini göstererek alışık olmayan ellerime kürekleri tutuşturup beni tek başıma bırakmışlardı. Küreklere elimden geldiğince asılarak yol alıyordum. Ancak nehrin ortalarına doğru ilerledikçe akıntı beni hedefimden daha fazla uzaklaştırıyordu ve benim gibi akıntıyla sürüklenen insanlara rastlıyordum. Kürek çekmeye devam eden birkaç kişi vardı. Ama diğerleri kürek çekmeyi bırakmışlardı. Büyük kayıklar ve ağzına kadar insan dolu devasa tekneler vardı. Bazısı akıntıyla mücadele ediyor, bazısı da ona teslim oluyordu. Daha ileriye gittikçe, akıntıyla nehrin aşağısına doğru sürüklenenleri görüyor ve gideceğim yönü iyiden iyiye şaşırıyordum. Nehrin tam ortasında, Akıntıyla aşığılara doğru sürüklenen o kayık ve tekne kalabalığının arasında yönümü iyice kaybettim ve kürekleri bıraktım. Dört bir yanımda yelkenli kullanarak ve kürek çekerek insanlar mutluluk ve neşe içerisinde nehir aşağı sürükleniyorlar. Beni ve birbirlerini gidilecek başka bir yön olmadığına temin ediyorlardı. Ben de onlara inandım ve onlarla birlikte sürüklendim. O kadar uzaklara sürüklendim ki... Nehrin beni paramparça edecek olan en akıntılı yerlerinin kükremesini duyabiliyor ve bu akıntı yerlerinde paramparça olan kayıkları görebiliyordum. Kendimi toparladım. Çok uzun zaman başıma neyin geldiğini anlayamamıştım. Önümde yok oluştan başka hiçbir şey göremiyordum. Ve ben dehşete kapıldığım bu yok oluşa doğru hızla ilerliyordum. Etrafta güvende olabileceğim hiçbir yer göremiyordum ve ne yapacağımı bilemiyordum. Arkama baktığımda akıntıda durmaksızın ve şiddetle sürüklenen sayısız kayık gördüm. Aklıma o sahil, kürekler ve gideceğim yön geldi. Akıntıya karşı ve o sahile doğru kürek çekmeye başladım. O sahil Tanrı'ydı. Gitmem gereken o yön gelenekti. Kürekler ise sahile doğru ilerleyebilmem ve Tanrı'yla bir olabilmem için bana verilen özgürlüktü. Böylece yaşama gücüm yenilenmişti. Ve ben de yeniden yaşamaya başlamıştım. Bizim camiamızın yaşayış tarzına yüz çevirmiştim. Şunu kabul ediyordum. Bizimkisi hayatın kendisi değil, bir taklidiydi. Yaşamın asalakları olan bu ilahiyatçıların getirdikleri açıklamaya göre, inancımızın en temel dogması din adamlarının hata yapmazlığıdır. Bu dogmanın kabulünün arkasından kaçınılmaz olarak din adamlarının her söylediğinin doğru olması da gelir. Kilise sevginin birleştiği gerçek inananlardan oluşan bir cemaat olarak böyle olduğu için de gerçek bilginin sahibi olarak inancımın temelini oluşturmaya başladı. Kendi kendime tek başına ayrı bir bireyin ilahi hakikate erişemeyeceğini söylüyordum. Bu hakikat sadece sevgiyle bir araya gelmiş insanlardan oluşan bütün bir cemaate ilham edilebilirdi. Geleceğe ulaşmak için kişi diğerlerinden ayrılmamalıydı. Ayrılmamak için de kişi kabul etmeyeceği şeyleri bile sevmeli ve onlara katlanmalıydı. Hakikat kendisini sevgide açığa çıkarır. Siz, şayet kilisenin törenlerine teslim olmuyorsanız, sevgiye aykırı hareket ediyorsunuz demektir. Sevgiye aykırı hareket edersek, kendinizi hakikatin farkına varma olanağından yoksun bırakıyorsunuz demektir. O zamanlar bu safsatayı görmüyordum. Tanrı'ya inandığım, dine inandığım zamanlar, bu safsatayı görmüyordum. Sevgi de bir araya gelmek en büyük sevgiyi doğursa da İznik konsülünde kesin sözlerle ifade edilen o tanrısal gerçeği bize asla veremeyeceğini göremiyordum. Ayrıca sevginin, hakikatin belli bir ifadesini birleştirmenin zorunlu koşulu haline getiremeyeceğini de anlamıyordum. O zamanlar bu argümandaki hataları görmüyor, bu yüzden de pek çoğunu anlamadan... Ortodoks Kilisesi'nin bütün ayin ve törenlerini yerine getiriyordum. O sıralar ruhumun var gücüyle bütün argüman ve çelişkilerden uzak durmaya ve karşıma çıkan kilise beyanlarını elimden geldiğince bir mantığa uydurarak açıklamaya çalışıyordum. Kilisenin ibadetlerini yerine getirirken aklımı alçaltıyor ve bütün insanlığın sahip olduğu o geleneğe teslim oluyordum. Atalarımla bir bütün oluyordum. O çok sevdiğim babam, annem, ve büyük anne, büyük babalarımla. Onlar ve bütün diğer atalarım inanmışlar, yaşamışlar ve beni dünyaya getirmişler. Kendimi, o saygı duyduğum sıradan insanların misyonlarıyla bir bütün haline getiriyordum. Dahası, onların yapıp ettiklerinin kendi içlerinde kötü bir tarafı yoktu. Kilise ibadetleri için sabah erken kalktığımda biliyordum ki iyi bir şey yapıyordum. Çünkü bedensel rahatımdan, Aklımdan kaynaklanan kibrimi kırmak uğruna fedakarlık yapmaktaydım. Atalarım ve çağdaşlarımla tek bir bütün olmak ve hayatımın anlamını bulmak adına. Rabbani ayinine katılmak için hazırlanışım, dizlerimin üstüne çökerek günlük ibadetlerimi yapışım ve bütün oruçları tutuşum içinde aynısı geçerliydi. Her ne kadar bu fedakarlıklar küçük şeyler olsa da bunları iyi bir şeylerin hatırına yapıyordum. Oruç tutuyor, Rabbani ayinine katılıyor ve belli dua saatlerine evde ve kilisede riayet ediyordum. Rabbani ayininde benim için en önemli söz şuydu. Kilisemizin gelenekleri doğrultusunda hepimiz birbirimizi sevelim. Benim için o dönem, yaşamak için inanmam o kadar gerekliydi ki ilahiyatın çelişkilerini ve bilirsizliklerini kendi kendimden bilinçsiz bir şekilde gizliyordum. Ancak bu ayinlerdeki sözlerin anlamlarını çıkarabilmenin de bir sınırı vardı. İmparator için edilen duadaki belli başlı sözcükler benim için gitgide daha açık bir hal aldıysa da, pek mübarek Meryem Anamızı, bütün azizleri, kendimizi ve birbirimizi aklımızdan çıkarmayarak bütün hayatımızı Tanrı'ya vakfediyoruz. Türünden sözlere kendince bazı açıklamalar getirsem de, sürekli çara ve akrabalarına dua edilmesi, ki bunlar düşmanın ayaklarımızın altında hizaya getirilmesiyle ilgili dualardı, kendime onların şeytanın baştan çıkarmalarına başkalarına göre daha açık, bu yüzden de duaya çok ihtiyaçları olduğu şeklinde açıklasam da, bu ve melek ilahisi, adak ayinin tamamı ya da seçilmiş savaşçılar vesaire gibi başka dualar, benim için ya tamamen anlaşılmaz kaldılar ya da zorla onlara bir açıklama getirmek istediğimde, kendimi yalan söylüyormuş gibi hissettim. Ve Tanrı'ya olan ilişkimi yok ederek beni her türlü inanma olanağından mahrum bıraktılar. Sonradan en sevdiğim kitap olan kutsal insanların hayatlarını okuduğumda aynı şeyle karşılaştım. Mucizeleri bir kenara koyarak ve onlara fikirleri açıklayan meseleler gözüyle bakacak olursak bu kitabı okumamla birlikte yaşamın anlamı gözlerimin önüne serildi. Kitapta büyük Makarus'un hayatı Buda'nın hayat hikayesi, Aziz John'un sözleri, kuyudaki yolcunun, altın bulan keşişin ve vergi tahsil eden Peter'in hikayeleri vardı. İnançları yüzünden öldürülen ya da işkence yapılan kişilerin hikayeleri vardı. Bu kişilerin hepsi de ölümün yaşamı dışlamadığını söylüyorlardı. Bir de kilisenin öğretisi hakkında hiçbir şey bilmedikleri halde gene de kurtulmuş olan cahil, aptal insanların hikayeleri vardı. Ancak eğitimli insanlar ile karşılaşınca, ya da eğitimli insanların yazdığı kitapları okuyunca, içimde kendimden şüpheye düşme duygusu, tatminsizlik ve kavgacı bir öfke duygusu uyandı. Ve ben bu insanların söylediklerinin içine nedenli girdiysem, hakikatten o denli uzaklaştığımı ve dipsiz bir uçuruma yaklaştığımı hissettim. Köylülerin cehaletlerine ve eğitim eksikliklerine o kadar sık imrendiğim oluyordu ki, İnanç meselelerindeki, benim için düpedüz saçmalık olan o ifadeler, onlar için yanlış hiçbir şey içermiyordu. Çünkü onlar cahildi. Bir tek benim için, mutsuz adam için, şu açık ki gerçekle yalan, en iyi kalite ipliklerle iç içe dokunmuştu. Ve benim o gerçeği bu şekilde kabul etmem imkansızdı. Bu şekilde bir üç yıl daha yaşadım. Başlarda, hakikatle az çok ilişkimin olduğu, Sadece benim için apaçık olan şeylerin izini sürdüğüm kiliseye kabulümden önceki dönemde bu yüzleşmeler bende daha az bir etki yapıyordu. Hiçbir şey anlamadığım zamanlar kendime bu benim hatam, ben günahkarım diyordum. Öğrendiğim hakikatlerle dolup taştıkça bu hakikatler iyiden iyiye, yaşamımın temelini oluşturmaya, bu yüzleşmeler daha zulmedici ve acı verici olmaya, ve anlayamadığım için anlamadıklarımla, insanın kendisine yalan söylemeden anlayamayacakları arasında çizgi daha da keskinleşmeye başladı. Tanrı inancına olan şüphelerim ve acı çekişlerime rağmen hala Ortodoks Kilisesi'ne sıkı sıkı sarılmaya devam ediyordum. Ancak kafamda yanıtlanması gereken hayati sorular belirmişti. Ve kilisenin bunlara verdiği yanıtlar, beni yaşatan inancın temellerine Tam da ters olacak bir şekilde beni en sonunda imkansız olan şeye, ortodoksluktan ayrılmaya zorluyordu. Bu sorular şunlardı. İlk olarak Ortodoks Doğu Kilisesi'nin diğer kiliselerle olan ilişkisi, Katolikler, Protestanlar, Molokanlar ve diğerleriyle temasım oluyordu. Onlar arasında yüksek ahlaklı, tamamen dindar insanlara rastlıyordum. Onlarla kardeş olmak istiyordum. Peki ya ne oldu? Herkesi tek bir inanç ve sevgide birleştirmeyi vaat eden o öğreti, işte tam da o öğreti, en iyi temsilcilerinin kişiliğinde bana bütün o insanların bir yalanı yaşadıklarını, onlara yaşama gücü veren şeyin şeytanın aldatmacası olduğunu ve mümkün olan tek hakikate sadece bizim olduğumuzu söyledi. Gördüm ki kendilerine aynı inancı ikrar etmeyen kimseler, ortodokslar tarafından sapkın olarak nitelendiriliyordu aslında bütün dinler için böyleydi. Her din, kendine inanmayan bütün insanlara, şeytan olarak bakar. Ve şunu gördüm ki, Ortodokslar, kendileri bunu gizlemeye çalışsalar da, inançlarını, kendileriyle aynı harici semboller ve sözlerle ifade etmeyenlere, düşman gözüyle bakıyorlardı. Bu doğal olarak böyleydi. Çünkü ilk olarak, sen hatalısın, ben doğruyum iddiası, bir insanın, bir başka insana söyleyebileceği en zalimce şeydir. İkinci olarak da çocuklarını ve kardeşlerini seven bir insan, onları yanlış bir inanca ayartanlara düşmanlık beslemekten kendini alıkoyamaz. Ve bu düşmanlık, insanın dini bilgileriyle doğru orantılı olarak artar. Hakikatin sevgiyle bir araya gelmekte, yattığını düşünen ben şunu açıkça anladım ki, din, gerçekte var etmesi gereken şeyi, yani Tanrı inancını yok etmekteydi. Bu kusur, insanların çeşitli dini inançlara sahip oldukları ülkelerde, yaşayan bizim gibi eğitimli insanlar için gün gibi ortadaydı. Konuştuğum kimse, görüşlerime katılmakla beraber, atalarımızın inancını terk etmek anlamına geldiği için, ruhani otoritelere suçlayıcı nitelikte olacağını ve ruhani otoritelerin görevinin atalarımızdan miras aldığımız Rum-Rus-Ortodoks inancını, bütün saflığıyla korumak olduğunu söyledi. Ben de her şeyi anlamış oldum. Ben bir inanç, bir yaşama gücü arıyorum. Onlarsa insanların gözünde bazı insani zorunluluklarını yerine getirmenin yollarını arıyorlar. İnançlı insanlar bunu mecbur oldukları için yapıyorlar. Çünkü hayatları genellikle yoksul, fakir ve çalışmak zorundalar. Bense kendi duygularım için yapıyordum. Bu insani işleri yaparken de Bunları gene insana özgü bir yoldan yapıyorlar. Ne kadar yanlış yola sapmış olan, kardeşleri için duydukları merhametten ve Tanrı'ya onlar için dualar etmekten bahsetseler de, insani amaçların gerçekleştirilebilmesi için şiddet kaçınılmazdır. Bu, bütün dinler için böyledir. Şiddet kaçınılmazdır. Geçmişte bu böyle olmuştur. Bugün bu böyledir ve gelecekte de böyle olacaktır. Eğer iki dinden her biri kendisini doğru ve karşısındakini yanlış kabul ederse, bu durumda diğerini kendi dinine çekmek isteyen insanlar kendi öğretilerini onlara zorla kabul ettirmeye çalışacaklardır. Ve şayet dindarlar deneyimsiz oğullarına yanlış bir öğreti kabul ettirecek olursa, o takdirde dini otoriteler o kitapları yakmaktan ve oğullarını yoldan çıkaran o adamları görevden almaktan başka seçenek kalmaz. Halbuki oğullarını yoldan çıkardıklarını düşündükleri dinsiz insanlar aslında gerçek hakikati öğretiyorlardı. Ortodoks görüşüne göre yanlış öğretinin ateşinde yanmakta olan ve en hayati mesele olan inanç meselesinde kilisenin oğullarını yanlış yöne sevk eden o hizipçiye ne yapmak gerekir? Ona kafasını uçurmak ya da hapse atmak dışında ne ceza verilebilir? Çar Aleksiz iktidarında, İnsanlar kazıklara geçirilip yakılmıştı. Yani o çağın en ağır cezası uygulanmıştı. Günümüzde de o en ağır ceza uygulanmakta. Tek kişilik hücre hapsi, kilisenin hayati bir meseleyle ikinci ilişkisi savaş ve infazlar yönündendi. O sıralar Rusya savaştaydı ve Ruslar Hristiyanlık aşkı adına kardeşlerini öldürüyorlardı. Bunun hakkında düşünmemek ve öldürmenin her inancın temel ilkelerine ters düşen bir kötülük olduğunu görmemek imkansızdı. Ne var ki, kiliselerde ordularımızın zaferi için dualar okunuyor ve inancımızın öğretmenliğini yapan kişiler, öldürmenin inancımızdan kaynaklanan bir eylem olduğunu kabul ediyorlardı. Savaşta işlenen cinayetlerin yanı sıra, savaş sonrasındaki kargaşa ortamında da yanlış yoldaki savunmasız gençlerin katline onay veren, daha küçük ve kuralcı tarikatlara üye, Kilise önde gelenleri, öğretmenleri ve rahipleri de gördüm. Kendisine Hristiyan diyen bütün o insanların yaptıkları her şeye dikkat kesildim ve dehşete kapıldım. Her zaman en büyük çileyi çekenler, dindarlar tarafından işkence edilen dinsizler olmuştu. Bu bütün dinler için böyleydi. Fakat dinler, her zaman kendilerinin daha çok işkence gördüklerini söylediler. İtiraflarımı yazdığım dönemde, Ölüm cezasının Rusya'da kaldırıldığı varsayılıyordu. Şüphe etmeyi bıraktım ve girmiş olduğum dinde her şeyin doğru olmadığına tam anlamıyla ikna oldum. Eskiden olsa kesinlikle her şeyin yanlış olduğunu söylerdim. Ancak şimdi bunu söyleyemem. Bütün insanlar hakikatin bilgisine sahiptirler. Yoksa başka türlü yaşayamazlar. Dahası bu bilgi benim için de erişilebilir bir konumdaydı. Çünkü onu hissetmiş ve onunla yaşamıştım. Ama artık dini bilgilerde yanlışların da olduğundan hiç şüphem kalmamıştı. Ben de eskiden nefret uyandıran her şey şimdi apacık bir şekilde gözlerimin önündeydi. Köylüler arasında beni iğrendiren o yalan dolana kilise temsilcileri arasında olduğundan daha az rastlandığını görsem de sıradan halkın inancında da hakikatle yalanın iç içe olduğunu anlamıştım. Peki hakikatin kaynağı neydi? Yalanın ki neydi? O sözde kutsal gelenekte ve kitab-ı mukaddeste yanlış ile gerçek iç içeydi. Yalan da gerçek de kilise denilen o kurum tarafından kuşaktan kuşağa aktarılmıştı. Bundan hoşlansam da hoşlanmasam da kendimi o güne değin soruşturmaya korktuğum kutsal metinleri ve gelenekleri araştırmaya ve soruşturma noktasında bulmuştum. Ve yüzümü bir zamanlar büyük bir küçümsemeyle Gereksiz bularak reddettiğim o din araştırmalarına döndüm. Eskiden hayatın açık ve anlamlı bulduğum tezahürleri dört bir yanımı çevirmişken din bana bir dizi gereksiz saçmalık gibi gelirdi. Şimdi ise sağlıklı bir kafada olmaması gereken o şeyleri mutlulukla fırlatıp bir kenara atabilirdim. Ancak yüzümü dönebileceğim başka bir yönde yoktu. Hayatın anlamına ilişkin bulabildiğim tek bilgi bu dini öğretinin ayrılmaz bir parçası. Benim ödün vermez, yaşlı aklıma ne kadar çılgınca gelirse gelsin bu tek kurtuluş umudumdu. İnsanın bunu anlayabilmesi için ama benim bilimin önermelerini anladığım şekilde değil, özenle ve dikkatle araştırması gerekiyordu. Dinden bunu beklemiyordum, bekleyemezdim de. Çünkü dini bilginin özelliğini biliyordum. Her şeyin açıklamasını arayacağım, her şeyin başlangıcının olduğu gibi her şeyin açıklamasının da sonsuzlukta gizli olması gerektiğini biliyorum. Ancak bir şekilde beni kaçınılmaz olarak açıklanamaz olanla karşı karşıya getirecek olan süreci anlamak istiyorum. Açıklanması mümkün olmayan her şeyin, aklımın istekleri yanlış olduğu için değil de, bu istekler yanlış değil de, ben kendi aklımın sınırlarının farkında olduğum için öyle olduğunu anlamak istiyorum. Açıklanamayan bütün o şeyleri inanmak için, keyfi-zorunluluk adı altında olduğum bir şeyler gibi değil de, kaçınılmaz olarak açıklanması mümkün olmayan bir şeyler gibi anlamak istiyorum. Dini öğretide doğruluk payı olduğu benim için şüphe götürmez bir gerçek. Ama şu da kesin ki, bu öğretide yanlışlar da var. Ben neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bulmak ve bu ikisini birbirinden ayırmak zorundayım. Bunun için işe koyuldum. Öğretide hangi yanlışları, ...ve hangi doğruları bulduğum ve hangi sonuçlara vardığım bu kitabın sonraki bölümlerini oluşturacaktır. O bölümlerde tabii eğer yayınlamaya değecek olan bölümler olur ve birileri de isterse büyük olasılıkla bir gün bir yerlerde yayınlanırlar. Bundan aşağı yukarı 3 yıl önce yazmıştım. Şimdi bu bölümü baskıda gözden geçirip onları yaşarken, beni harekete geçiren duygu ve düşünceleri hatırlarken bir rüya gördüm. Bu rüya başımdan geçenlere dair anlattığım ne varsa her şeyi özlü bir biçimde anlattı bana. Bu yüzden şöyle düşünüyorum. Beni anlamış olanlara bu rüyanın anlatılması, bu sayfalarda anlatılmış olan her şeyi tazeleyecek, açıklayacak ve özetleyecektir. İşte şöyleydi rüyam. Kendimi yatakta yatar gördüm. Ne rahat ne de rahatsızlık duyuyordum. Sırt üstü yatıyordum. Ama sonra Acaba yatarken kendimi rahat hissediyor muyum diye düşünmeye başladım. Kah öyle hissettim. Bacaklarım rahatsız duruyor. Kah yatak çok kısa. Kah bana uygun büyüklükte. İçimde bir şeyler rahatsız. Bacaklarımı hareket ettiremiyorum ve o anda düşünmeye başlıyorum. Nerede ve nasıl diye. Ki bu şimdiye kadar hiç aklıma gelmemişti. Yatığımı inceleyince bir de ne göreyim. Yatak kenarlarına tutturulmuş. Örgülü çapraz kolonlarda yatmıyor muyum? Ayaklarım başka bir kolonda, dizlerim başka bir kolonda. Bacaklarım rahat etmiyor. Bilmiyorum, itilebileceğinden haberdar değilim. Bir tekmeyle ayaklarımın altındaki en dip kolonu itiyorum ve daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama fazla uzağa etmişim. Bacaklarımla tekrar yakalamak istiyorum ama hareketle dizlerimin altındaki öteki kolonda kayıyor. Ve bacaklarım aşağı sarkıyor. Düzgün yatmak için bütün vücudumu hareket ettiriyorum. Ve eminim bu güçlük duymadan başarılabilecek bir iş. Ama bu hareketle altımdaki öteki kolonlar da kayıyor. Ve görüyorum ki hepsini bozmuşum. Bütün alt kısmım aşağı kayıyor. Ve sarkıyor. Ayaklarım yere değmiyor. Sadece sırtımın üst kısmıyla kendimi tutuyorum. Ve rahatsız oluyorum. Hatta katlanılmaz derecede rahatsız. O zamana kadar hiç aklıma gelmemiş bir soru. Şimdi aklıma geliyor. Kendime soruyorum. Ben neredeyim? Ve neyin üzerinde yatıyorum? Ve çevreme bakıyorum. Her şeyden önce de bedenimin sarktığı, biraz sonra düşeceği yere bakıyorum. Aşağıya bakıyorum ki ne göreyim. Çok yüksek bir kule. Hiç tasavvur edemeyeceğim yükseklikte bir yerdeyim. Doğru dürüst söyleyemiyorum bile. Aşağılarda o üstünde yüzdüğüm, ve beni çeken dipsiz uçurumda neler görüyorum. Kalbim sıkışıyor. Ve bir titremedir tutuyor beni. Aşağıya bakmak korkunç bir şey. Hissediyorum ki aşağıya bakınca son kolondan kayacağım ve işim bitmiş olacak. Bakmıyorum aşağıya. Ama bakmamak daha da kötü. Çünkü son kolondan koptuğum anda halimin ne olacağını düşünüyorum. Ve hissediyorum ki korkudan nasıl da son dayanağı kaybediyor ve yatarak Yavaş yavaş durmadan derine kayıyorum. Bir saniye sonra, işte düşeceğim. O zaman aklıma şu fikir geliyor. Bu gerçek olamaz. Bu bir rüyadır. Uyanmaya çalışıyorum. Olmuyor. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Diye soruyorum kendi kendime. Ve yukarı bakıyorum. Yukarıda da yine bir uçurum var. Bu gökteki uçuruma bakıyorum. Ve aşağıdaki uçurumu unutmaya çalışıyorum. Aşağıdaki sonsuzluk beni itiyor. Ve bana dayanak veriyor. Daha önceki gibi, altımda henüz uçuruma kaymamış kolonlarda asılıyım. Asılı olduğumu biliyorum. Ama yalnız yukarı bakıyorum ve korkum bitiyor. O zaman rüyada olduğu gibi bir ses duyuluyor. Buna dikkat et, İşte bu. Ve ben durmadan yukarıdaki sonsuzluğa bakıyorum. Ve rahatladığımı hissediyorum. Olup biten her şeyi hatırlamaya başlıyorum. Bacaklarımı nasıl hareket ettirdiğimi, nasıl kaydığımı, nasıl korktuğumu ve yukarı bakarak Nasıl kendimi korkmadan kurtardığımı hatırlıyorum ve kendi kendime soruyorum. Evet, ya şimdi? Hala aynı durumda mı yatıyorum? Ve bakışlarımla, bütün bedenimle bu tutunduğum dayanağın bilincinde oluyorum. Ve görüyorum ki artık öyle askıda değilim ve düşmüyorum. Tersine sapasağlam tutunuyorum. Nasıl tutunuyorum? diye soruyorum kendi kendime. Bakınıyorum, çevreme bakıyorum, vücudumun orta yerinde bir kolon var. Ve ben yukarı bakarken, beni tutan da yalnızca bu. O zaman, rüyalarda hep olduğu gibi, bu tutunduğum şeyin mekanizması bana son derece doğal, anlaşılır ve açık görünüyor. Gerçeklikte, bu mekanizmanın hiçbir anlamı olmadığım halde, bu sütunun sağlamlığına hiç şüphe yok. Her ne kadar bu ince sütunun üzerinde yükseldiği bir taban yoksa da, bu sütuna sonra hem yapay hem basit bir ilmek bağlanmış. Eğer insan vücudunun ortası bir ilmeğe rastlayacak şekilde yatar da yukarı kalkarsa düşmek söz konusu oluyor. Bütün bunları anladım. Sevince ve rahata erdim. Sanki biri bana sesleniyordu. Bak ve aklında tut. Ve gözlerimi açtım.